Kitabın adı, hayır diyebilme sanatı, sınırların kadar özgürsün. Yazarı, müthiş psikoloji. Özgürlüğünüz, sınırlarınızın gücü kadardır. Gerçekten özgür müsünüz? Bu sorunun cevabını ararken hayatınızın romanını yazabilirsiniz muhtemelen. Her şeyden önce, sizin özgürlükten anladığınız nedir mesela? Düşünün bakalım. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz yemeği yiyebiliyor olmak mı özgürlük. Toplumsal hiçbir baskı hissetmeden içinizden geldiği gibi giyinebiliyor olmak mı yoksa? Canınızın istediği saatte uyuyup uyanıp yine canınızın istediği saatlerde istediğiniz kadar çalışarak ihtiyacınız olan parayı kazanabilmeniz mi? Yoksa sadece bir hafta sonu tatilinde cep telefonunuzu kapattığınızda mı özgür hissediyorsunuz kendinizi? Bir de şu açıdan bakın bakalım. Ne düşüneceksiniz? Hayatınızla ilgili her kararınızı Sadece kendinizi düşünerek mi alıyorsunuz? Kaderinizin etleri tamamen sizin elinizde mi? Başkalarının sizden yararlandığını düşündüğünüz oluyor mu? Kaybetmekten korktuğunuz insanlar yok mu? Değişmeye ne kadar açıksınız? Düzelinizi arzuladığınız yönde baştan aşağı değiştirmeye cesaret edebiliyor musunuz? Yorucu sorular olabilir. Kabul O halde burada duralım biraz. Çünkü bütün bunların cevabını ararken uzun ve derinlikli bir kitap yazmaya başlamış bulacaksınız kendinizi. Üstelik sadece kim olduğunuzdan emin olabilmek adına derin solarda sert yüzleşmeler yaşayarak ve en sonunda belki hala kim olduğunuzun cevabına ulaşamamış hissedeceksiniz. İşleri zorlaştırmayalım. En azından yumurtayı nasıl yemekten hoşlandığınızı düşünün. İlle de rafadan mı? Yoksa bugünlükte böyle olsun ne fark eder ki dediğinizde olur mu? Bu önemsiz gibi görünen, küçücük ayrıntıların savaşında özgürlüğünüzü kaybettiğinizin farkında bile değilsiniz aslında. Çünkü özgürlük sandığınız gibi sınırsız olmak demek değildir. Tam tersini net ve güçlü sınırlara sahip olabilmenizle ilgilidir. Diğer bir deyişle, hayır diyebildiğiniz ölçüde özgürlük alanınıza sahip çıkarsınız. Hayır diyemediğiniz her konuda sınırlarınızın ihlal edilmesine izin verirsiniz ki Sınırları ihlal edilmiş bir ülke özgür değildir. Bu kitap sizi sınırlarınıza doğru çizerek kendinize geniş bir özgürlük ve özgüven alanı yaratmayı vaat ediyor. Unutmayın ki özgürlük ve özgüven sadece yaşam kalitenizi yükseltmez. Özel ilişkilerinizden sosyal ilişkilerinizi iş hayatınızdan ev hayatınıza kadar bütün alanlarda kendinizle ilgili çatışmalarınızı ve çekişmelerinizi onarır. Çünkü insan başkasıyla çatışırken bile sadece kendisiyle kavga ediyordur. Hayır diyebilmenin tarifsiz güzelliği Hayır diyememek elbette bir kişilik bozukluğu değildir. Ancak şu var ki hayır diyemeyenler sınırlarının ihlal edilmesine izin verdiği ölçüde benlik kaybına maruz kalır ve bir takım psikolojik sorunlar deneyimliyor hale gelir. Hayatta ilk deneyimler aile yaşantısında inenir. Dünyaya dair pek çok kavram da burada öğrenilir. Anne-baba-çocuk arasında kurulan güvenli bağ, sağlıklı bir benlik bilincinin oluşmasına ve kişinin kendini değerli, önemli hissetmesine yol açar. Benlik bilinci, sizin çevre tarafından algılanma biçiminiz, ne olduğunuz ve ne olmanız gerektiği ile ilgili düşüncelerdir. Benlik algısı ise, sizin benlik bilincini kendinize özgü değerlendirmenizdir. Olumlu bir benlik algısı geliştirmek için, kendinizi tanımanız, çevreyle işbirliği içinde bir ilişki kurabilmeniz, kendinizi kabul etmeniz, kişisel olarak kendinize yetmeniz, kendinizi ifade etmeniz, özgüvenli olmanız, kendinizin farkında olmanız gerekir. Benlik algısının oluşumunda yaşanan aksaklıklar, sınırları kolaylıkla ihlal edilebilen biri haline gelmenize yol açar. Sınırlarınız derinleşerek ihlal edilmeye devam ettiği sürece de, yaşayabileceğiniz belli başlı fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar söz konusudur. Kekemelik, boyun ağrıları, mide bulantısı, mide kasılması, gastrit, strese bağlı saç ve deri döküntüleri, sedef, bel ve boyun tutulmaları, öfke patlamaları, kişilik bozuklukları, panik atak, manik depresiflik, depresyon gibi. Sınırlarınızı oluşturmanız ve sınırlarınızı kararlı bir şekilde korumaya almanız Fiziksel ve psikolojik sağlığınız açısından çok önemli. Ancak bu demek değildir ki her konuda her zaman azalı bir muhaliflik gösterin. Sınırlarınız kim olduğunuzdır. Bu yüzden büyük büyüteci kendinize tutmanız aslında kim olduğunuzu iyi bilmeniz gerekir ki olduğunuz halinizi sağlıkla koruyabilmeniz mümkün olabilsin. Mesela metropol hayatının içinden sıradan bir kahraman seçelim ve farkında olmadığı sınırları hakkında Birlikte bir gözlem yapalım. Kahramanımız kadın olsun. Hikayeyi anlatırken kolaylık sağlaması açısından ismini de isim koyalım. Olur mu? Sayın Evet'in sıradan bir günü. 1. Günaydın. Sabahın altısında bu neyin telefonu? Uyanmasına 45 dakika vardı oysa. Keşke telefonumu kapatsaydım diye düşündü açarken. Ne kadar da saçma buldu bu fikrini sonra. Hayatının hangi döneminde telefonunu kapatıp uyuyabilmişti ki? Şehir dışındaki öğrencilik hayatı boyunca evhamlı anne babasının içi rahat etsin diye günün her anı, gecenin her vakti ulaşılabilir olmak zorunda kalmıştı hep. Şimdi evliydi. Koskocaman kadındı. Hatta artık kendisi ebeveyn olmuş. 7 yaşında bir afacana annelik ediyordu. Ama telefon kapatıp yatmak da neymiş? Annesi de babası da oldukça yaşlı ve hastaydılar. Bu kez kendi yüreği ağzında uyuyordu her gece. Ya onlara bir şey olur da aradıklarında bana ulaşamazlarsa kaygısı yüzünden 24 saat boyunca hiç kapanmayan bir cep telefonuyla yaşıyordu işte. Bu fırsatı değerlendirenler de çıkacaktı tabii ki. Ofis arkadaşı Esra gibi mesela. Ne oldu Esra sabahın bu saatinde? Hayırdır? İşe giderken bugün beni de alsana Sen de şirket arabası var ne de olsa. Yolda kardeşime uğramam gerekiyor. ''Eşime aldığım doğum günü hediyesini değiştireceğim. Ayakkabılar enişteye olmamış da.'' E ''İyi de ben sabahları oğlumu bırakıyorum okula. Ayrıca bugün müdürü de görmem gerek. Beş dakika için bile olsa uğrayın.'' demişti. ''Hem bana ne enişteni aldığın ayakkabılardan? Dün eve dönerken bir zahmet alsaydın değiştireceğin hediyeyi.'' ''Bunun için beni hem uykundan ediyorsun hem de sanki benim bir düzenim ya da planım yokmuş gibi emrivaki yapıyorsun.'' Üstelik uygun olup olmadığını bile sormuyorsun. Şirket araban var diye bütün ofise servis hizmeti veremem ya. Arabaya en çok ihtiyacı olan personel olduğum için tahsis edildi bu araba bana. Milletin işini gücünü halledeyim diye değil. Diyemedi tabii ki. Biraz kekeler gibi oldu önce. Yani ben aslında bu sabah Ali'yi okula bırakıp oradan... Ama ne bileyim hem daha saat çok erken... ''Yolumuzun üstü zaten. Vakit kaybetmeyeceğiz. Kardeşim aşağı inip verecek paketi. Ben de erken aradım ki doğru organize olabilelim.'' diye. ''Tamam tamam.'' dedi Esin. ''Evden çıktığımda çaldırırım seni. Ona göre çıkarsın kapıya.'' ''Bu nasıl işgüzarlık böyle? İnsanlar ne kadar da düşüncesiz, anlayışsız. Hatta bencil.'' ''Ayıp bu ama. Ayıptan anlayan kim? Herkes işe görülene kadar dost işte.'' Sabah sabah sinirleri öyle bozulmuştu ki Telefonu komodine sersçe vurup yattı yine Yavaş olsana Esin dedi eşi uykulu ama tavırlı bir sesle İnsan uyuyor burada Karşılık vermedi Esin Kırk dakikası daha vardı uyumak için Kimse uğruna feda etmeyecekti Ne kadar kızgın da olsa Gözlerini kapadığı an dalı verdi hemen Kulaklarında patlayan öfkeli bir sesle sıçrayıp kalktı sonra Uyan artık bu nasıl sorumsuzluk Eşi telaşla fırlamıştı yataktan Aceleyle banyoya koşturup sinirle kapıyı çarptı Küçük Ali de gürültüden korkmuş Heyecan içinde dalmıştı yatak odasına Hay Allah dedi Esin telefonun saatine bakarken Uyuyakalmışım Esra'nın telefonuyla uyandığında alarmı kapatmış olmalıydı farkında olmadan Nasıl yapabildim ben bu aptallığı Alarmı kapatmışım resmen el alışkanlığıyla Ay ben kafama... Esra da aramaya başlamıştı işte. Çoktan çıkmaları gerekiyordu aslında. Bu sabah kahvaltı hazırlayamayacağım. Herkes giyinsin beş dakika içinde fırlıyoruz evden dedi Esra. Sana da okudan poğaça ve süt alırız Ali olur mu? Ali'nin canına minnet. Zaten hiç sevmiyor sabah kahvaltılarını. Olur dedi. Meyveli süt alırım ben. Ne var ki Esra'nın eşi bu kadar toleranslı değil. Ofiste kahvaltı yapmaya vaktim yok benim diye seslendi banyodan. Erken saatte toplantım var. Adamlar yurt dışından geliyor. Bekletemem kimseyi. Aç açına geçiremem bütün sabahı. Peki dedi Esin. Sonuçta ailemizi geçindiren sensin. Eşinin filtre kahvesini, rafadan yumurtasını, kızarmış ekmeklerini ve en sevdiği kahvaltılıklarını hızlıca hazır edip Ali'yi kaptığı gibi çıktı evden. Müdürle görüşeceği vakti çoktan kaybetmişti kahvaltı hazırlarken. Esra da ''Nerede kaldın?'' diye üst üste çaldırıp duruyordu zaten. Sabah sabah canı burnundaydı esin. Eğer bir daha çaldırırsa telefonu açıp ağzına geleni söyleyecekti. Ama sustu neyse ki. ''Ödevlerim yine evde kalmış.'' diye telaşlanmaz mı Ali? Öğretmen kızacak yine bana. Hep senin yüzünden. ''Yardım etmiyorsun bana. Hiç yardım etmiyorsun.'' Eyvahlar olsun dedi. Ödevler mi yok yine? Ali üzgün ve ağlamaklıydı. Üzülme bir tanem. Ben öğretmenini arayıp konuşacağım. Sen ödevlerini yaptın sonuçta. Yaptım ama nerede? Yok işte yok. Esra aramaya başlamıştı yine. İyice de Esra. Ödevlerin senin sorumluluğunda ama Ali. Yaptım ki zaten ödevimi. Ama çanta hazırlamak ikimizin göreviymiş. Öğretmen öyle dedi ertesi gün hangi ders varsa annenizle birlikte akşamdan çantanızı hazırlayın dedi. Sen yardım etmiyorsun ki. Ben öğrenciyken bütün işimi kendim yapıyordum. Çantamı da önlüklerimi de kendim hazırlıyordum Ali. Biraz sorumluluk alacaksın ama sende. Öyle parka gelir gibi gelinmez okula. İyi ama ben daha önce hiç öğrenci olmadım ki. Ne bileyim? Yardım etsen ne olur ki sanki? Bu kez İsim çok üzgün hissetti kendini. Küçücük bir çocuktan fazla sorumluluk beklediğini fark etti. Ali'nin ilgiye ve yardıma ihtiyacı vardı tabi ki. Sürece annesiyle birlikte alışmaya hakkı vardı. Onu çok yalnız bıraktığı için kızdı kendine. Haklısın bir tanem dedi. Söz veriyorum bir daha olmayacak. Ali'yi okula bırakıp koşar aradım arabaya geri döndü Esin. Müdürü gün içinde arayıp durumu izah ederdi nasıl olsa. Varsın ilgisiz bir anne olduğunu düşünsünler. Yapacak hiçbir şey yoktu şu an. 20 dakika gecikmeyle de olsa Esra'yı aldı elinden. Geç kalma diye sabahın altısında aradım seni aşk olsun dedi Esra yüzü beş karış. Kardeşim de ağaç oldu dışarıda. Uyuyakalmışım işte yapacak bir şey yok. Her sabah hep böyle misiniz siz? Çok zor işiniz. Evde çocuk var koca var onlara da yazık. Ne işe ne okula yetişebilirler. Her sabah böyle değiliz. Merak etme. Bugün işler karıştı biraz. Uykum bölününce toparlayamadım. Allah'tan altına araba çekmiş şirket. Yoksa elin ayağın birbirine dolanacak senin. Bizi araba vermiyorlar şirketten tabi. Biz her zaman her koşulda hep zamanında yetişiriz her yere çünkü. Esra'nın cüreti iyice canını sıkıyordu Esin'in. Sayesinde güne büyük bir kargaşa ile başlamışlardı. Ama üzerine alındığı yoktu hiçbir şeyi. Haddini aşmak buna denir diye düşündü Esin. Yüz verirsen böyle olur işte. Sayın Evet nerede yanlış yapıyor? Esin'in bir varlık ve benlik adını yok aslında. Üstelik bunu bir yaşam düzeni olarak kabul ediyor. Hayat sadece böyle akarmış gibi. Sevdiklerinin ona aniden ihtiyacı olabilir kaygısıyla geceleri yatarken cip telefonunu bile kapatmıyor. Öğrencilik yıllarından beri başkalarının önceliğini alan yarattığından ile ilgili önceliklere sahip değil. İyi eğitimli, başarılı bir çalışan ve ebeveyn olduğu halde özgüveni yok. İş yerinin aracıyla kimsenin işini halletmek zorunda olmamasına rağmen çalışma arkadaşına hayır demekten çekiniyor. Çünkü belli ki ofiste hakkında konuşuluyor ve Esin kimsenin kötü eleştirilerine, yergilerine maruz kalmak istemediği için arkadaşının yersiz isteklerini bile geri çevirmiyor sınırlarının ihlal edilmesine öylesine izin vermiş ki alt pozisyonunda çalışan biri bile özel işlerini halletmek için uygunsuz saatlerde onu arama cüretini bulabiliyor kendinde. Esin, bu esnek tutumu sayesinde iş yerindeki huzurunu koruyacağına inanmış bir kere. Kimseyle arası kötü olmasın diye özel alanının fütursuzca istila edilmesine fırsat veriyor. Nasıl bir anne olarak göründüğüyle ilgili kaygıları var. Ancak sınırları öylesine istila edilmiş ki, çocuğuyla sağlıklı ilişki kurmakta zorlanıyor. Önceleri net ve tutarlı olmadığından, çocuğuna karşı sorumlulukları, başkalarının ondan taleplerine göre öne alınabilir ya da ötelenebilir bir hal almış. Oysa süreç içinde, çocuğun karşılanmayan ihtiyaçları, annesinden daha da büyük beklentilerde bulunmasına, ilgi arzulamasına neden olacaktır ki, Esin'in çocuğuyla sağlıklı bir sınırı olmadığı için o kez Ali tarafından da sınırları yüksek ölçüde istila edilmeye başlayacaktır. İşi daha büyük bir şirkette daha büyük sorumluluklar aldığı ve daha fazla para kazandığı için Esin'in ona karşı toleransı giderek genişlemiş. Sınırları bu anlamda da fazlasıyla aşılmış. Oysa Esin de çalışıyor, para kazanıyor, evinin geçimine katkıda bulunuyor. Ancak işiyle arasında bu anlamda sağlıklı sınırlar oluşmadığı için ona hayır demekte de hayli zorlanıyor. Hatta kalkışmıyor bile. Kendi yaptığı işi, işinin yaptığı işten daha değersiz buluyor. İşinin de bu bakış açısına sahip olmasında bir haksızlık görmüyor. Hayır, bu sabah kahvaltı hazırlayamam. Çünkü benim de yetişmem gereken bir işim var demeyerek varlık ve benlik sınırlarına, aslında kimsenin saygı göstermemesine bir anlamda kendi fırsatı sunuyorum. Bu durumda günü doğru kurgulamak için ihtiyaç duyulan sağlıklı çözüm ne olabilir? Birlikte bakalım. 1. Öncelikleri doğru sıralamak İşimde verimli olabilmem için uykumu iyi almalıyım. Telefonla kimsenin beni yerli yersiz aramasına izin veremem. Uykum benim özel alanım ve tabii ki önceliklerim arasında. O halde gece yatarken telefonumu kapatırım. Bana acil ihtiyacı olabilecek insanlar için ya özel bir numara alırım ya da acil durumlarda aranması gereken kurumların ve kişilerin listesini veririm. Kimsenin özel işlerini kendi programıma aksatma uğruna yapmak zorunda değilim. İş yerinden aldığım araç, işe gidip gelmem ve toplantılara yetişmem için bana özel tavsis edildi. Arkadaşıma bu konuda sana yardımcı olamayacağım. Benim başka bir programım var. Hayır, seni almaya gelemem. Mümkün değil. Yapabileceğim başka bir şey yok derim. Etkili hayır hangisidir? 1. Hayır gelemem, çok üzgünüm. Demek, yaptığınız işin içinde kendi adınıza suçluluk hissettiğinizi gösterir. Aslında gitmeniz gerek ama üzgünsünüz, gidemiyorsunuz. Yaptığınız şeyde bir saat kendinizi de suçlu buluyorsunuz ki, bu tutum karşı tarafı haklı çıkarır, haksızlığa uğradığını hissettirir. Çünkü siz bile yapamadığınız şey için fazlasıyla üzgün olduğunuzu açıkça ifade ediyorsunuz. Etkili bir hayırın içinde suçluluk, korku ve endişe yoktur. Hayır, seni almaya gelmen mümkün değil. Benim başka bir planım var. İş yerinde görüşürüz. Hoşça kal. Tereddütsüz, kaygısız, kararlı, saygılı, dirençsiz ve en önemlisi de suçluluk hisse barındırmayan, kendinden emin bir hayır varlık ve benlik alanınızın en güçlü muhafızıdır. 2- Çözüm bulma sorumluluğu sizin vazifeniz değil. Etkili hayırlardan biri de size ait olmayan yüklerin altına gönüllü girmemenizdir. Geliniyorum ama taksiyle mi gitsen ya da öyle faydasında ben seni götürüp getirsem olmaz mı? yaklaşımı da tıpkı üzgünüm sizindeki gibi kendinizi hala suçlu hissettiğiniz sonucuna ulaştırır sizi. Her şeyden önce karşı tarafı memnun etme işini, kendinize görev biçtiğinizi ve eğer bu işi yapmazsanız, büyük ayıp etmiş olacağınızı açıkça ortaya koymuş olursunuz. Sizden talepte bulunan kişiye, aslında onun bu talepte ne kadar haklı olduğunu, ancak sizense suçlu olduğunuzu kabul etmeniz demektir bu yaklaşım. Dolayısıyla kimse size karşı kendisini suçlu ve hadsiz hissetmez. Bilakis görevinizi yerine getirmediğiniz için, sizi suçlamaya hakkı olduğunu bile düşünür. Sizinle hiç ilgisi olmayan bir konuya çözüm ortaklığı etme çabanız sizi düşünceli ve iyi bir insan yapmaz. Tam tersine, arkadaşına karşı asli vazifesini yerine getirmekten bile çekinen bir bencil olduğunuz algısı doğar. Dolayısıyla ideal cümle olan, hayır seni almaya gelmem mümkün değil, benim başka bir planım var. İş yerinde görüşürüz. Hoşça kal gayet yeterli ve kararında bir yaklaşımdır. Bu durumda ne pencil olursunuz, ne de kendinizi suçlu hissedersiniz. Sadece uygun değilsinizdir, başka bir önceliğiniz vardır. Hepsi bu. Öncelikleri doğru sıralamak konusuna örnek hikayenin üzerinden devam edelim o halde. Önce çocuğunu uyandırmalı, çantasını hazırlamalı ve ona kahvaltısını yaptırmalıyım. Kodun dışında hiçbir emrivakiye yüzünden önceliğimi değiştiremem. Ayrıca bugün okulda müdürüyle görüşmem olduğu için eşimle uzun uzadıya ilgilenemeyeceğim. Ne giyeceğine kendi karar verecek. Kahvaltısını da kendi hazırlayacak. Sevgilim ben Ali'yi doyurup çıkıyorum. Bugün kahvaltıda yalnızsın. Seni seviyorum. Akşama görüşürüz. Ama ben ofise aç gidemem. Toplantılarım var. Sana kahvaltı hazırlarsam Ali'nin işini halledemem. İşe de geç kalırım bugün sana yardımcı olamayacağım önceliklerinizi sürekli değiştirirsiniz ne olur sadece karmaşa yaşarsınız ve iklal edilen sınırlarınız yüzünden hiçbir işiniz idealinizdeki gibi sonuçlanmaz giderek mutsuzlaşan hatta bir takım psikolojik sorunlar yaşayan birine dönüşürsünüz ne kendinizi memnun edebiliyorsunuzdur artık ne de başkalarını daha çok sevilmek, sayılmak, huzur ortamında yaşamak Çatışmadan uzak kalmak uğruna gözden çıkardığınız sınırlarınız hapishanenize dönüşür. Hayır diyemediğinizde özgür değilsinizdir. Yaşamınızın ipleri başkalarının elindedir. Hayatınızdaki herkes iplerinizden çekiştirerek oradan oraya savuruyordur sizi. bir bir yere ulaşabiliyorsunuzdur artık ne de kim olduğunuzu ve aslında ne istediğinizi düşünecek kadar gücünüz kalmıştır. İdeal sınırı bulmak Sınır nedir? Hangi durumlarda hayır denmelidir? Sınırlar katı kurallar ve prensipler değildir. Başkalarına ördüğünüz duvarlar da olamaz. Sizi ulaşılmaz değil, sağlıklı ve mutlu kılmak üzere işlevsel olmalıdır sınırlarınız. Birine hayır derken niyetinizden emin olun muhakkak. Gerçekten yapmak istemediğiniz bir şey mi geri çeviriyorsunuz, yoksa birinin canını sıkmak, adlini bildirmek, tabiri caizse onu bozmak için mi? Çünkü niyetiniz her neyse ikisinde de başarılı olacaksınızdır. Sonrasında alt üstü geri çevirdim. Ama benimle tartışmaya başladı. Halbuki amacım bu değildi diye yakınırken kendinizi kandırdığınızın farkında olmak istemeyebilirsiniz. 3. Uygulamada tutarlılık Hadi madem bu sefer de böyle olsun diyenlerdenseniz, hayır diyebilme becerisine sahip olabilmeniz sizi hiçbir zaman tatmin etmeyecektir. Sözde hayır diyebilen, sınırları olan, özgüveni sağlam, varlık ve benlik alanı güvende biriymişsiniz gibi görünseniz de bu aslında sadece idealinizdeki siz. Pratikteki siz, uygulamada zayıf kaldığı sürece bir sayın evet olmaya devam edersiniz. Burada amaç hayır demek değil, hayıra sahip çıkmak. Hayır ben kesinlikle borç para vermem. Ama bu seferlik böyle olsun bakalım. Seni kırmayayım yaklaşımı gayet acıklı değil mi? Aslında sınırlara sahip çıkma arzusu var. Ancak irade gücü yok. Dilde bir hayır duruyor ama varlık ve benlik alanı ihlale gayet açık ve müsait. İkna edilebilir olmak bir tür güvensizliktir. 2. İyi çalışmalar İşe yarım saat gecikmişti İsim. Canı sıkkındı biraz. Aklı Ali'de kalmıştı hem Keşke sabah kontrol etseydim çocuğun çantasını diye düşündü Üstelik Esra'nın suratı hala beş karıştı Geç kaldıkları için Esin'i suçlayıp duruyordu sürekli Tabi sana karışan görüşen yok diyordu Şimdi iki saat açıklama yapmak zorundayım ben müdüre Ne diyeceğim? Esin Hanım uyuyakalmış mı? Konunun benimle ilgisi yok dedi Esin Bu tamamen senin kendi başına yaptığın bir program Gelemeyeceğini söyleyebilirdin Ben de boşuna beklemezdim Öyle ya Bekala gelemiyorum diyebilirdi Esin Ama herkesin işi görülsün Kimseyle arası bozulmasın Kimsenin alınganlıklarıyla uğraşmak zorunda kalmasın Diye perişan etmişti kendini Üstelik biricik oğlunu bile üzmüştü bu yüzden deydi mi diye geçirdiği içinden Yine de kimseye yaranamadın işte Kahvaltı yapacak vakti de yoktu şimdi Birkaç dakika içinde sabah toplantısına girmek zorundaydı Başının döndüğünü hissediyordu halsizlikten Belki şekerli bir çay kurtarırdı onu Makineden şekerli bir çay alıp toplantıya geçti Son zamanlarda hayliye oldu işleri Bir inşaat firmasının dış ortaklıklar departmanında çalışıyordu ne de olsa Her hafta yurt dışından gelen yatırımcıları dolaştırıyordu inşaattan inşaatı Bu haftaki misafirlerle özel olarak ilgilenmesi gerekiyormuş ne yazık ki hiç üzerine almaması gereken bir yükle karşı karşıya bırakılmıştı Esin. Uygunsan bu hafta senin denetiminde olsun her şey. Akşamları yemek, davet, gündüzleri, geziler, toplantılar. Ne dersin? Benim açımdan çok zor. Ben sadece sabah inşaat gezilerinde olayım lütfen demesi yeterliydi oysa. Hem müdürünün isteğini geri çevirip onu zor durumda bırakmak istemiyordu. Hem de işten kaçıyor gibi görünmekten çekiniyordu. Halbuki herkes farkındaydı İstin'in ne kadar becerikli ve disiplinli olduğunu. Zaten bu yüzden ağır işler teklif edilmiyor muydu ona? Kabul dedi. Altı üstü bir hafta sonuçta ne olacak ki? Hallederim ben. O halde bu akşam misafirlerimizle yemeğe çıkıyoruz. Şık bir yer organize edelim. Karşılığını alınca dili tutuldu İstin'in. Bu kadar çabuk mu başlayacaktı mesai? Hay Allah. Oysa bu akşam işiyle baş başa güzel bir sofrada yemek planlıyordu içinden. Sabah bu yere gerilmişlerdi durduk yeri. İşinin ertesi günkü kıyafetleri ütülenecekti hem. Yoksa İlya ayağına dolanırdı adamın. İyice gerilirdi. Ayrıca Ali vardı. Birlikte ödev yapacaklardı. Onunla ilgileneceğinin sözünü vermişti kendine. ''Olur'' dedi. ''Akşamşık bir restorana rezervasyon yaptırırım ben. Otelden aldırırız misafirlerimizi.'' Masasına döndüğünde açlıktan bayılacak gibi hissediyordu artık kendini. Öğle yemeğine yalnız çıkmak istedi bu kez. Önce eşini aradı. Akşam işi olduğunu söyledi. Çocuğu okuldan alamayacaktı. Kayınvalidesinden rica edeceğini anlattı. Peki de eşi. Anne alsın Ali. Ben de erken dönerim eve. Sorun olmaz ama değil mi? Bu iş benim için çok önemli. Ali için zor bir hafta olacak. Ayrıca annem için... Annen torunuyla olmayı seviyor ama... Neden sorun olsun ki? Sevmek başka, bakmak başka. Kadın yaşlı sonuçta. Onun da kendine göre meşgaleleri var. İstifa mıydı? Daha mı iyi olur? Konuyla ne ilgisi var? Sen işini gücünü yaparken hiç vicdan azabı duymuyorsun. Ama benim toplantılarım bile suçluluk hissettiriyor bana. Konu giderek sapıyor resim. Kapatmak zorundayım. Sorun olmaz ama değil mi? Olmaz. İstediğini yap. Annemle konuş. O da bir hafta idare Esin. Ne var ki Esin'in kayınvalidesi çok da gönüllü olmadı torununu okuldan almaya. Önceden verilmiş sözleri varmış. Mümkün değilmiş okula yetişmesi. Hafta içinde elinden geleni yapacakmış artık. Bir gide de Esin. Ben giderim Ali'yi almaya. Kayınvalidesinden hiçbir şeyi ertelemesini isteyemezdi. Yardımcı olmayı onun akıl etmesini bekledi ama olmadı. Neyse diye düşündü Esin. Tartışmaya gerek yok. Nasılsa akşam saatlerindeydi yemek. Ali'yi alır, evde babasının işten dönüşünü beklerlerdi. Sonra hazırlanır çıkardı. Sayın Evet nerede yanlış yapıyor? Çatışmadan, tartışmalardan ve sorundan kaçma eğilimi varlık ve benlik sınırlarının daralmasına neden olur. Aman insanlar gerilmesin. Boş yere tartışma olmasın. hakkında yanlış şeyler düşünmesinler. arkandan konuşmasınlar kötü biri olduğum fikrine kapılmasınlar, sevecen ve çözüm odaklı biri olmadığımız sanmasınlar. Bütün bu kaygıların temelinde değersizlik hissi, kaybetme ve sevilmeme korkusu, değer görme beklentisi yatar ki hepsi aslında dönüp dolaşıp özgüven yoksunluğuna dayanır. Özgüven yoksunluğu varlık ve benlik sınırlarının kolayca aşılmasına neden olur. Sınırları olmayan bireylerin sağlıklı bir psikolojiyle yaşam kalitelerini arttırarak sürdürmeleri mümkün değildir. Hayır diyemeyen, böylece varlık ve benlik sınırlarını oluşturup koruyamayan bireylerde, çoğunlukla strese bağlı psikolojik sorunlara rastlamak hiç de az bir olasılık değil. İçe kapanma, depresyon, kişilik bozukluğu, tükenmişlik sendromu, kronik yorgunluk, bu sürecin belli başlı sıkıntılar olarak çıkacaktır su yüzüne. Örnek hikayede de görüldüğü gibi, Esin, günün en erken saatinde bile fazlasıyla yorgun ve bitkin. Ancak başkalarının gözündeki algısına öylesine önem veriyor ki, hiçbir talebi ve isteği geri çeviremiyor. Böylece yaşam kalitesinden de, psikolojik sağlığından da eksilterek ilerlemeye çalışıyor günlük hayatında. Aslında sadece günü kurtarıyor şimdilik. Esin'in kilitlenmesi, öfke patlamaları yaşaması ya da depresyona düşmesi... An meselesi İş yerinde gereksiz yükler alıyor sırtına, işten kaçıyor gibi görünmemek, müdürünü reddetmiş olmamak ya da yakaladığı itibarı kaybetmemek için de olsa, yapamayacağı işlerin altına girmek de temelde özgüven sorununa dayanır. İtibarını kaybetme korkusu, yanlış anlaşılma korkusu, yerine başkasının tercih edilmesi korkusu, elbette değersizlik hissinin bir ifadesi. Hayır diyememek de elbette değersizlik hissi sonucunda ortaya çıkar. Kişi, kendini değerli ve itibarlı bulmak adına kimsenin ilgisini, beğenisini, onayını ve takdirini gözden çıkaramaz. Onay beklentisi de aynı şekilde değersizlik hissinden kaynaklanır. Hissinin toplantı yemeğine giderken bile eşinden ve kayınvalidesinden onay isteği, özgüveniyle ve değersizlik hissiyle ilgili yaşadığı çatışmanın bir sonucu sadece. Sorun olmaz ama değil mi diye sorup durmasının altında da aslında ben yanlış bir şey yapmıyorum değil mi? Suçluluk duymaktan ve vicdan azabı çekmekten korkuyorum çığlığı saklanıyor. Değersizlik hissiyle baş edebilmenin temel yollarından biri dışarıdan gelecek hiçbir onayın beklentisi içine düşmemektir. Kimin hangi konuda ne düşündüğünü belirleyici bir faktör olarak kabul etmemek gerekir. Dış seslerin ve faktörlerin alınacak kararlarda ya da zihinsel olarak oluşturulacak düşüncede majör bir güce ve etkiye sahip olması doğru değil. Sen doğrusunu yapıyorsun sözünü işittiğinizde kendinizi iyi hissediyorsanız ve buradan aldığınız güçle yaptığınız şeyi sürdürüyorsanız aslında dış etkenler sizde majör bir etkiye sahiptir. Aynı şekilde bu şekilde davranman doğru değil sözünü işittiğinizde kendinizi kötü hissediyorsanız ve buradan aldığınız olumsuz etkiyle yaptığınız şeyi sürdürmekten vazgeçiyorsanız, yine dış etkenlerin major etkisi altındasınızdır. Öz güveninize ve iradenize hiç güveniniz yoktur. Kendi adımlarınızla ilgili hiçbir fikre sahip değilsinizdir. Kendinize karşı bu yabancılaşmanız görmezden gelinemeyecek kadar ciddi bir konu. İyi ya da kötü, doğru ya da yanlış, İradenizle ve özgüveninizle majör kararlar alabiliyor olmanız çok değerli. 3. İyi akşamlar Her zamanki saatinde işten çıkan Esin, okuldan Ali'yi alıp döndü evine. Birlikte yemek yediler önce. Sonra hızla ödevlerine göz attı Ali'nin. Bir iki küçük boyama ödevi. Zevkle yapardı Ali bunları. Ödevini de pek hala yalnız bırakabilirdi onu. O halde çantanı hazırlamak iyi fikir sayılır diye düşündü Esin. Yarınki ders programına baktılar birlikte. Güzelce hazırladılar Ali'nin çantasını. Kuaföre gidemeyecekti. Ojelerini tavsiyeleyemeyecekti. Makyajını da kendi yapmak zorunda kalacaktı ama siyahını yok diye düşündü Esin. Aceleyle duş alıp giyindi. Üstün körü toparladı saçlarını. Gelişi güzeldi. bir makyaj yapıp parfümünü sıktı. Eski ojelerle gidecekti artık. Güzensiz göründüğünü farkındaydı ama önemli olan yemekte hazır bulunmaktı ne de olsa. ''Ne önemi vardı bakımlı ve özenmiş görünmenin?'' Neyse ki eşi de annesiyle birlikte vakitli dönmüştü eve. Sofrayı hazırlayamadığı için çok mahcup hissetti Esin kendini. ''Evde yemek var.'' dedi. ''Dilediğiniz zaman oturup yiyin keyifli.'' ''Bu hafta yok musun yani şimdi sen?'' diye sordu kayınvalidesi. ''Ne işiymiş bu böyle?'' ''Yoğun bir hafta olacak anneciğim.'' ''Ali'yi okula götürüp getirmen çok makbule geçecek.'' sonra yine eski düzenimize döneriz biz en azından kahvaltımızı yapmış olacağız döndüğümüzde de yemeğimiz olur diye kinayili bir tavırla işi söze girince gerildi Esin sanki ben yapmıyorum dedi Esin kırgın aşk olsun neyse boşver işine baksan. çıkıyorum o halde dedi Esin ama Ali'nin mızmızlanması geçmiyordu bir türlü üstelik tuhaf şeyler anlatmaya başlamıştı annesine giderayak gözyaşları içinde Akşamları sesler duyuyormuş. Bir arkadaşı onu sürekli dövüyormuş. Yazı yazarken parmakları çok ağrıyormuş. Ayakları yürüyemeyecek kadar acıyormuş. İsin hem çok gerilmiş hem de çok korkmuştu Ali'nin bu halinden. İlgi çekmeye çalışıyor dedi eşi. Çocukla pek ilgilenmediğin için. Oğlumla her zaman ilgileniyorum ben diye çıkıştı. Ama bugün müdürü aramayı bile unuttuğu aklına gelince perişan hissetti. Suçluluk duygusu öfke yaratmıştı onda. ''Ben senin kadar rahat değilim.'' dedi. Ali'yi hazırlayıp doktora götürecekti. ''Gerek yok kızım, şımarıklık yapıyor sadece.'' diyordu kayınvalidesi ama Okya'dan ok çıkmıştı bir kere. Esin'in sakinleşmesi mümkün değildi. Oğlunun bu tuhaf hali kaygılandırıyordu onu. Üstelik bunda kendi bayının büyük olduğunu düşündükçe iyice üzülüyor, kızıyordu. Müdürünü arayıp akşamki yemeğe katılamayacağını söylemek zorunda kaldı. Sana bu sabah özellikle sordum Esin. Uygun olur musun? Yoksa başka birine mi devredelim dedim. Yapamayacaksan başkası ilgilenebilirdi. Sen inşaat gezilerine katılırdın sadece olur biterdi. Yemeğe yarım saat var ve sen gelemiyorum diyorsun. Bravo. Sana güvendiğim için ben de başka program yapmıştım. Çok uzaktayım. Yetişmen mümkün değil. Haklısınız dedi Esin. gösterçlerini tutamıyordu. Oğlum iyi değil. Yürüyemiyorum diyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Bunları hesaplayamazdım ki. Esra'yı ara. Arabayı da ona ver. Hazırlanıp bitsin hemen. Merak etmeyin. Sizi zor durumda bırakmam. Ali'yi babası götürür doktora. Hemen çıkıyorum ben. Ali'yi evde bırakıp doğruca restorana gitti esin. Aklı fikri evdeydi tabi. 10 dakikada bir arayıp ne yaptıklarını soruyordum. Tam da eşinin söylediği gibiymiş aslında. Ali sadece annesinin ilgisini çekmek için kendince ufak tefek yalanlar söylüyormuş. Ne parmakları ağrıyor ne de ayakları acıyor. Yine de içi rahat değildi Esin'in. Yemeği kısa kesip döndü eve. Oğlunun yanında uyudu gece. Telefonu açık. Yabancı misafirlerin geceyi çok da keyifli ve verimli geçirmedikleri ertesi gün şirkette konuşulacaktı muhakkak. Bu işi bir başına Esin'in sorumluluğunda bırakamazdı müdürü. Başka bir çözüm yolu bulacaktı elbette. Sayın evet, nerede yanlış yapıyor? Isin önceliklerini doğru sıralayamadığı için neyi yapıp neyi yapmayacağını da doğru seçemiyordu. Ayrıca üzerindeki stres ve baskı da giderek psikolojik sıkıntılara yol açıyordu. Yorgun, tükenmiş, karmaşık ve öfkeli hissediyordu kendini. Sınırlar doğru belirlenmediğinde aşılmaları da güç oluyordu ne yazık ki. Kişi nereye kadar evet, nereye kadar hayır sınırlarıyla çevrili olduğunu saptayamadığı sürece çaresizlik, çözümsüzlük ve sıkışmışlık içinde bulacaktır kendini. Artık ne yapacağımı şaşırdım. Öyle yapsam olmuyor, böyle yapsam olmuyor. Kimse hala memnun değil. Peki ne yapayım ben? Öleyim mi? Hayır diyemeyenlerin elinde sonunda varacağı bir tutumdur bu. Dört bir yandan kuşatılmışlık, çaresizlik ve çözümsüzlük hali. Elde var sıfır. Onca emek, onca hoşgörü, tolerans, kimseyi kırmamak için kabul edilen görevler, alttan alınan konular, hoşgörülen sıkıntılar, nedense hiçbir işe yaramamış olacaktır. Huzurlu ve mutlu olmak için gösterilen tolerans, beklendiği gibi mutlu bir sona ulaşamamıştır. Çünkü hiç kimse, başkaları uğruna sınırlarını feda ederek, sağlıklı ve kalitesi yüksek bir yaşam satın alamaz. Esin işten kaçıyor gibi görünmekten korktuğu için altından kalkmakta çok zorlanacağı bir işe hiç de mecbur olmadığı halde evet diyerek hem işi zor durumda bıraktı hem de işi beceremeyen bir çalışan olgusunu oluşturdu müdürünün gözünde. Durduk yere. Oysa sadece hayır bu programı kabul edemem benim açımdan çok yorucu olur verimli de olamam demesi kafiydi. Öncelikler ve sağlıklı sınırlar dengeleri korumak adına çok değerli. Korkular, kaygılar ve endişeler yüzünden sınırları ihlali açık tutmak, aslında korku, kaygı ve endişe duyulan her konunun oluşumuna zemin hazırlıyor. Özgüven ve irade, varlık ve benlik sınırlarının korunması, sağlıklı bir insan psikolojisi ve kaliteli bir yaşamın sürekliliği açısından üzerinde çalışılması gereken iki değerli faktör. Yapacaklarınızı da yapamayacaklarınızı da doğru belirleyin. Yapmak istediklerinizin de, istemediklerinizin de farkında olun. Niyetiniz sadece hayır demek olsun. Karşınızdakini alt etmek, bozmak, ona haddini bildirmek değil. Unutmayın ki kimse size yapmadığınız için kırılmaz. Yaparım dediğiniz şeyleri yapamadığınızda kırılırlar. Her şeye evet dediğinizde dünyanın en sevecen insanı olmazsınız. En yorgun ve stresli insanı olursunuz sadece ki... Kimse yorgun ve stresli insanların hayatında uzun zaman kalmaz. Hayır demek, hiç istemediğiniz halde evet demenizden çok daha dürüstçe bir karşılıktır ki, dürüst insanları herkes sever. Test Siz sayın evet misiniz, değil misiniz? Gelişimde küçük bir test yapalım ve kitabın içinde ilerlerken, sınırlarınızın ihlal edilmesine ne kadar izin veriyorsunuz, ne kadar vermiyorsunuz görelim ki, Hayır diyebilmenin tarifsiz güzelliğini keyifle yaşayabilmenizi kolaylaştıralım 1. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız var Hatta belki birlikte büyüdünüz Kardeşinizden yakın hissediyorsunuz onu Ne var ki bir gün işleri ters gitti Gelip kapınızı çaldı. Sizden borç istiyor. Ne onu diyebileceği hakkında hiçbir fikri yok Çünkü hayatı allak bullak olmuş Önünü göremiyor Yardımınıza ihtiyacı var Belli ki sizden başka çalacak kapısı da yok. İstediği para, bankanızdaki birikmişinizin yarıdan fazlası neredeyse. Ona borç verirseniz, hayatı boyunca size minnettar kalacağını söylüyor. Durumu düzeltir düzeltmez borcunu ödeyeceğinin sözünü veriyor. Oysa sizin de onca parayı biriktirmenizin bir amacı vardı. O yıl bir araba alacaktınız artık. Yıllardır işe toplu taşıtla gidip gelmekten helak olmuştunuz. Sonunda kendi arabanızla işe gidip gelecek, Hafta sonları canınızın çektiği yeri sevdiklerinizle arabanıza atlayıp küçük tatil kaçamakları yapacaktınız. O kadar çalışıp biriktirmişsiniz. Üstelik cefasına da çekmişsiniz. Emeklerinizin karşılığında birikiminizin keyfini sürecektiniz. Araba sahibi olmakla birlikte sosyal hayatınıza tat gelecekti. Ancak arkadaşınızın yaşadığı sıkıntıyı da görmezden gelemiyorsunuz. İki arada bir derede sıkışmış hissediyorsunuz. Bu durumda vereceğiniz karar ne olurdu? A. Hiç düşünmeden arkadaşımın istediği kadar parayı bankadan çeker ona veririm. B. Hesabımda onun işine yarayacak kadar param olmadığını söyler, başkasından borç arayacağımın sözünü vererek konudan uzaklaşırdım. Sonra da kimseden borç bulamadığımı söyleyip çok üzüldüğümü ifade ederdim. C. Düşünmek için bana biraz zaman vermesini isterdim. D. Ona borç veremeyeceğimi açıklardım. Birikimimin bir amacı olduğunu söylerdim. 2- Yoğun bir hafta geçirdiniz. İşiniz zaten yeterince yorucu. Hafta sonu tatilini iple çektiniz. Üstelik zaten iki gün boyunca ayaklarınızı uzatıp yatamayacaksınız. Cumartesi gününü evinize ya da kişisel işlerinize ayırdınız. Belki biraz alışveriş, belki kişisel bakımınız, belki aileniz de küçücük de olsa kaliteli vakit geçirmeyi tercih ettiniz. Ama pazar gününüz tamamen size ait. Kimse o gün ne yapacağınıza karar veremez. Hem çok yorgunsunuz zaten. Bu bir güne öyle çok ihtiyacınız var ki telefonunuz çalsın bile istemiyorsunuz. Hatta en iyisi telefonumu sessize alayım ki kimseyle konuşarak vakit kaybetmeyeyim. Nasılsa ara sıra mesajlara bakarım dediniz. Öyle de yaptınız. Ama bir müdürünüz var ki sizi çok seviyor. Birlikte vakit geçirmeye bayılıyor. Pazar günü sizi açık havada keyifli bir yemeğe davet ediyor. Üstelik de sevdiğiniz insanlar bir arada olacak. Belki o defa aramış sizi. Telefon sessizde olduğu için duymadınız. Üzerine mesajlar atmaya başlamış. Israr üzerine ısrar. Dinlenmeden koskoca bir iş haftası daha geçirecek gücünüz olmadığını hissediyorsunuz. Müdürünüzün bu ısrarına da kızıyorsunuz içten içe. Düşüncesizlik ediyor aslında. Topu topu bir gününüz var zaten kendinize ayırdığınız. Diğer yandan müdürünüzle aranız bozulsun da istemiyorsunuz. Ne de olsa iş yerinizde huzurlusunuz. Şimdi durup dururken müdürü geri çevirip bozmak doğru olmaz diye düşünüyorsunuz. O davete katılırsanız gergin, yorgun ve mutsuz olacağınızı hissettiğiniz halde davetin müdürden geliyor olması kafanızı karıştırıyor. Bu durumda kararınız ne olurdu? A- Müdürümü geri çevirmez davetini hemen kabul ederdim. Ne de olsa iş hayatındaki huzurumu müdürümle çok iyi anlaşıyor olmama borçluyum. B. Davete katılamayacağımı söylemek için hemen çağrılarına geri dönerdim. Bir akrabamın çok ağır hasta olduğu ve ailece onu ziyarete gitmemiz gerektiği yalanını söylerdim. Haftaya mutlaka geleceğimi ama şimdilik çok üzgün olduğumu ifade ederdim. C. Daveti için çok teşekkür ederdim. Gelip gelemeyeceğim konusunda emin olamadığımı... Evdeki işlerimin gidişatına göre, olumlu ya da olumsuz ona geri döneceğimi söyleyip telefonu kapardım. D. Çok yorucu bir hafta geçirdiğimi söyler, bu pazar gününü kesinlikle kendime ayırdığımı, dinlenmeye çok ihtiyacım olduğunu belirtir, göstereceği anlayışa teşekkür ederdim. 3. Çok özel bir yemeğe katıldınız. Ne zamandır bu yemek davetini bekliyordunuz zaten. Belki eşinizle yıllar sonra baş başa kalacaksınız. Belki ilgisini çok arzuladığınız kişiyle özel saatler geçiriyor olacaksınız. Ne olursa olsun, kusursuz bir yemek hayaliyle gittiniz restorana. Sorun çıksın istemiyorsunuz. Gecenin mükemmel insanı olmaya kararlısınız. Tek gayeniz, karşınızdakine huzur vermek. Tatlı sohbetinizle, yaşadığınız ve yaşattığınız keyifle, aslında ne kadar vazgeçilmez, yeri doldurulamaz, özel bir insan olduğunuzu göstermek istiyorsunuz. Karşınızdaki insanda belki keyifli, olumlu, sorunsuz, şahane bir insanım hissi yaratmayı arzuluyorsunuz. Belki kendinize bile bunu göstermek istiyorsunuz aslında. Öyle stresli günler gelip geçmiş ki hep sıkıntılı, sorunlu hissetmişsiniz. Bu halinizden sıkılmışsınız. Huzur veren bir insan olduğunuzu kendinize bile kanıtlama ihtiyacınız doğmuş. Dolayısıyla bu yemek her açıdan çok kıymetli sizin için. Menüden bir yemek seçip sipariş ettiniz. Keyfiniz yerinde. Çok geçmeden söylediğiniz yemekler geldi. Her şey nefis görünüyor. Karşınızdaki insan yemeğe bayıldı. Sizin de olmaktan dolayı zaten çok mutlu. Fakat bir sorun var. Bu yemek tereyağı kokuyor ve siz tereyağlı bir yemek yiyemezsiniz. Kokusu midenizi bulandırıyor. Ne kadar aç da olsanız bu işkenceyi çekemezsiniz. Yemeği geri gönderip yenisini istemek geçiyor aklınızdan Ama bu kez yine gecenin sıkıntılı, sorunlu, huysuz insanı siz olacaksınız Huzur vermeyi arzularken Masayı gereksiz yere strese sokacaksınız Garson kaprizinizi küçümseyecek içten içe. Karşınızdaki insanın da aslında hiç de sorunsuz biri olmadığınızı Keyif sizin teki olduğunuzu düşünecek endişesine kapıldınız Ne kadar sevmeseniz de 2-3 kaşıkta olsa yemek daha doğru geliyor size. Bu durumda karardınız ne olurdu? A. Yemeğin kokusunu duymamaya çalışır. Üstelik çok da keyif alıyor gibi iştahla yerim. B. Önden bir şeyler içmek istediğimi, yemeğimi birazdan yiyeceğimi, hatta bu yemeğe bayıldığımı söylerim. Küçük bir yalana başvuruyor olsam da en azından yemek konusunun probleme dönüşmesine izin vermem. Gecenin huzurlu insanı olmaya devam ederim. C. Yemeğin kokusuyla ilgili problemim olduğunu ancak bunun sorun olmayacağını söylerim. Tabağın önümde durmaya devam etmesini isterim. Yiyip yememeye sonra karar veririm. D. Kim hakkımda ne düşünürse düşünsün, kötü kokan bir yemeği yiyemeyeceğimi söyler, garsondan servisini değiştirmesini rica ederim. 4. Ailenizi de akrabalarınızı da çok seviyorsunuz. Sıcacık yakın ilişkileriniz var her biriyle. Yıllardır bütün sohbetlerde adını işittiğiniz, hakkında çok güzel sözler söylendiğine şahit olduğunuz bir de kuzeniniz varmış. Ama yurt dışında doğup büyüdüğü için bir araya gelmek hiç kısmet olmamış. Nihayet akrabalarıyla buluşmaya geliyor ve siz de herkesin çok sevdiği, gurur duyduğu bu tatlı insanı tanımak istiyorsunuz. Atlayıp gittiniz. Gerçekten de mükemmel bir kuzen çıktı karşınıza. Komik, şakacı, alçakgönüllü, bonkör. Tatlı dilli biri. Kimseyi de unutmamış. Herkese küçük büyük hediyeler getirmiş. Akrabalarıyla tanıştığı için çok mutlu olduğunu söylüyor. Bundan sonra sık sık bir araya gelmeyi teklif ediyor. Kesinlikle onunla her zaman görüşebileceğinizi düşünüyorsunuz. Ne var ki kuzen biraz yakından seviyor insanları. Davranışları halk arasında sıcakkanlı dediğimiz insanların davranışları gibi ama siz en şakalarından hoşlanmıyorsunuz bazı tavırları sizi oldukça rahatsız edebiliyor. Bu kadar el kol şakaları yapmasa ve dokunarak sevmesi daha iyi olacak gibi. En azından bu yakın temasın bir sınırı olsa keşke diye düşünüyorsunuz. Ama öylesine içten medeni, iyi niyetli, tertemiz biri ki size dokunmamasını söylediğinizde ona hakaret etmiş gibi olacaksınız kaygısına kapılıyorsunuz. Hem kimse onun bu çocukça coşkulu ve sıcak temasından rahatsız olmazken sizin yapacağınız küçücük bir uyarı bu güzelim aile ortamında soğuk rüzgarları istirebilir. Herkesin keyfi kaçabilir. Kuzeniniz çok üzülebilir. Akrabalarınız sizi dışlayabilir. Belki bir daha bir araya gelmek istemeyebilirler bile. Sizin fazla tepkili hatta art niyetli olduğunuzu düşünebilirler. Sen kuzenine misafirli olmasını nasıl söylersin? Aklından neler geçiyor senin? Bu ne saygısızlık diyebilirler değil mi? Sanki ortada bir ahlaksızlık ya da art niyet varmış gibi siz dayanamayıp bunu ifade etmek zorunda kalmışsınız gibi. Ancak samimiyetiniz arttıkça kuzeninizin insanları dokunarak ve şakalacarak sevmesi giderek antibiyotik bir hal almaya başlıyor sizin açınızdan. Bu durumda kararınız ne olurdu? A. Ah, tabii ki kuzenimi ve akrabalarımı üzmemek, ortamı gelmemek ve en önemlisi de hakaret ediyor gibi görünmemek için Beni de herkese sevdiği gibi sevmesine izin veririm. B. Mümkün oldukça uzağında durmaya özen gösterir. Her fırsatta bana dokunmasına engel olurum. Bana her yaklaştığında su içmem ya da lavaboya gitmem gerektiği gibi küçük yalanlar söyleyip uzaklaşmanın yolunu bulurum. C. Kuzenimi çok sevdiğim halde bundan sonra buluşmamaya çalışırım. Daha az görüşürüm ya da hiç görmem. Kendi mesafemi kendim koyarım. D. Kuzeninden çok hoşlandığımı, onu her zaman görmek istediğimi, ancak ekol şakalarının ve yerli yersiz yakın temasların bana kendimi iyi hissettirmediğini söyler, bunları yapmamasını rica ederim. 5. Aile meclisi toplandığı ve bir karar verecek. Bu yıl hep birlikte tatil yapmak istiyorsunuz. Çünkü çok sevdiğiniz teyzeniz hasta ve zor günler geçiriyor. Kim bilir bu belki de onun ailesiyle, sevdikleriyle birlikte yaptığı son tatili olacak. Ona hayatının en mutlu günlerini yaşatmak istiyorsunuz ve bu yüzden bir araya geldiniz. Çocukları, torunları, kardeşleri, yiyenleri hep bir arada olursa eğlenceli zaman geçireceğini düşünüyorsunuz. Hastalığı açısından da ihtiyacı olan morali ona seve seve vermiş olacaksınız. Peki ama bu kadar kalabalık bir kadroyla nerede ve nasıl tatil yapılır? Üstelik huzurlu ve eğlenceli geçsin istiyorsunuz. Herkes memnun olsun ki Teyze de güzel günler geçirsin. Bunun üzerine hepinizin fikrine başvuruluyor. Kimi güneyde geniş bahçeli bir villa kiralamaktan yana, kimi hep birlikte tekneyle açılalım diyor. Kimi otele yerleşmeyi teklif ediyor. Ama sizin çok daha iyi bir fikriniz var. Teyzenizi doğup büyüdüğü memleketine tatile götürmek istiyorsunuz. Bunun ona çok iyi geleceğine inanıyorsunuz. Ama iş daha vasraflı ve zahmetli bir hal alacak o zaman. Hatta belki içlerinden bazıları gelemeyecek. Ayrıca teknede olmak istemiyorsunuz. Deniz tutuyor. Kalabalık evde uyuyamadığınız da malum. Kimse aynı saatte yatmıyor ki. Otelde de bir arada olmak pek mümkün değil. Herkes kendi odasında. Fikrinizi paylaştığınız an aile üyelerinin birbirine ters düşme ihtimali var. Bu durumda kararınız ne olurdu? A- Önemli olan teyzemin son günlerini sevdikleriyle bir arada geçirmesi. Ağzıma bile açmam. Alınan karara saygı duyarım. Benim açımdan sıkıntılı ve zor bir tatil olur ama ziyanı yok. B. Tatil için iş yerinden henüz izin alamadığımı söylerim. Bunun için elinden geleni yapacağım derim ve onların bir karar almasını beklerim. Kararlarına göre tatil süremeyi uzatarım ya da daha kısa tutarım. C. İlle benim de fikrimi söylemem gerekiyorsa... Onların sunduğu alternatiflerden birini seçerim. Mesela beni deniz tuttuğu halde tekneyle açılmayı istediğimi söylerim. En azından benim def bir fikrim olmuş olur. D. Fikrimi paylaşırım. Bir tatil kararı alınırken benim kaygılarımın da dikkate alınmasını rica ederim. 6. Bayılıyorsunuz sosyete pazarından alışveriş yapmaya. Her şeyin en ucuzunu bulabiliyorsunuz. Üstelik alternatif de çok. Tabii ki istediğinizi seçerken zorlandığınız anlar oluyordur. Tezgahlar hem kalabalık hem de mağazadaki kadar düzenli değil. Size uygun olanını kendiniz bulabilmek zorunda kalıyorsunuz çoğu zaman. Hoşunuza giden bir terlik modeli çarptı gözünüze. Durdunuz tezgahın başında. Ayak numaranıza göre bir tane seçtiniz ve diğer tekini de buldunuz nihayet. Parasını ödeyip eve geldiniz. Ama akşam üzeri fark ettiniz ki birinin numarası büyük ki küçük. Hay Allah! Onca karmaşa ve düzensizlik içinde bütün bunlar mümkün olabilir tabi. Ne var ki pazara geri dönmek gözünüzde büyüyor. Belki bunun için çok yürümeniz gerekecek. Belki de aracınızı atlayıp akşam trafiğine girmek zorundasınız. Hem fiyatı da ne ki? 1 kilo domatesten ucuz. Harcayacağınız emeğe, benzin parasına ya da taksiye değmez. Haftaya gidip değiştirmek geçiyor aklınızdan. Ama aynı tezgahı yerinde bulamama ihtimali var. Belki satıcı malın kendisine ait olmadığını söyleyecek. Bu da bir risk. En iyisi terliklerin üzerine soğuk su içmek diye düşünüyorsunuz. Kendinize kızık durmaktansa terliğin 5-6 katı para harcayıp değiştirmeyi göze alıyorsunuz ama bu da karlı bir pazar alışverişi sayılmayacak ki. Bu durumda kararınız ne olurdu? A. Terliklerin üzerine soğuk bir su içerim. Kesinlikle onca yolu ve masrafı 3 kuruşluk terlik için göze almam. Astarı yüzüne geçer. B. terlikleri evde kullanırım. Yenisini daha sonra alırım. C. Terliklere baktıkça sinirim bozulmasın diye hemen çöpe atarım ya da ihtiyacı olan birine veririm ki gözüm görmesin. Konuyu tamamen kapatırım. D. Yanlış terlik aldığımı fark ettiğim an neye mal olursa olsun gidip değiştirir, giymek istediğimi alır gelirim. 7. Arkadaş grubunuzu çok seviyorsunuz. Bir arada olmak sizi hem besliyor hem de dinlendiriyor. Üstelik birlikte sosyalleşmekten büyük keyif alıyorsunuz. Ne var ki içlerinden biri kafanızı karıştırıyor. Son buluşmanızda öyle bir söz eşittiniz ki inanamıyorsunuz. Hakkındaki bütün fikirlerinizi sorgulamaya başladınız. Çünkü kulağınızda duydunuz ki sizinle buluşmak hayli işine geliyormuş. Çünkü onun bütün hesaplarını siz ödüyorsunuz. Beğen yaptığınız bütün jestler onun çıkarını tatmin etmek anlamına geliyormuş. Kendinizi iyi hissetmiyor olmanız gayet doğal. Ancak bir karar vermeniz de gerekiyor. Bu çıkar dostluğundan tamamen uzaklaşmak istiyorsunuz. Konuyu diğer arkadaşlarınızla paylaşabilir, bir daha onunla aynı ortamda bulunmak istemediğinizi söyleyebilirsiniz. Fakat siz her ne anlatırsanız anlatın, diğer arkadaşlarınız onunla görüşmekten vazgeçmeyecek. Onların hiçbir sorunu yok çünkü. Dolayısıyla şu an vereceğiniz karar sadece bir kişiyle değil, çok sevdiğiniz sosyal ortamınızla da ilgili olacak. Bu durumda ne yaparsınız? A. Hiçbir şey olmamış gibi görüşüp konuşmaya devam ederim. Onu çok sevdiğim için kaybetmek istemem ama daha dikkatli olmaya çalışırım. Hesabı ödeyecek paramın olmadığını söylerim mesela. B. Sürekli bahaneler uydurup daha az görüşmeye çalışırım. Bir arada olmamaya dikkat ederim. Karşılaştığımızda ya da aradığında konuşurum. Ama içten içe bu arkadaşlık bitmiştir benim için. C. Bu olayın beni çok etkilediğini söyler. Arkadaşlarımızla ilgili hislerimin ve kararımın ne olduğundan emin olmadığımı açıklarım. Karar vermek için zaman isterim. D. Yaşadığımız sorunun benim açımdan nasıl göründüğünü açıklarım. Bunun arkadaşlığımızı etkilediğini söylerim. Hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyeceğimi anlatırım. Değerlendirme Ağlar çoğunlukta ise hayır diyebilme sanatı üzerinde özenle durmanız gerekiyor demektir. Kendi hayatınızın sahnesinde değilsiniz. Adeta bir kenara çekilmiş, yaşamınızla ilgili olan biteni izliyorsunuz. Sınırlarınızı belirlemeli, kendinizi iyi tanımalı, hatta kim olup olmadığınızı öğrenmelisiniz. Yaşamınızın ağırlık merkezinde sizin yerinize başkaları oturuyor. Kimlerin neden hayır diyemediğinizin farkında olmanız çok önemli. Yaşam kaliteniz giderek düşüyor. Bir an evvel kendi özgürlük alanınızın sınırlarını çizmeli ve bu uğurda sağlam irade göstermelisiniz. Elinizdeki kitap bu konuda hali işinize yarayacak gibi görünüyor. Beyler çoğunlukta ise belli ki kendinizce küçük de olsa bir özgürlük alanı yaratmışsınız hayatınızda. Ancak sınırlarınızı korumak konusunda çok da özgüvenli değilsiniz. Ya da bunu nasıl yapabileceğiniz konusunda çekinceleriniz var. Sınırlarınızı ifade etmekte zorlanıyorsunuz. Kaybetme korkusu ya da yanlış anlaşılma kaygısı yaşıyor olabilirsiniz. Hayır dediğiniz halde onaylanıyor olmayı arzuluyor da olabilirsiniz. Oysa bu arzuyla iradenizi zincirlediğinizin farkında değilsiniz. Bu kitap özgürlük alanınızı genişletmeniz, ve özgüvenle hem sınırlarınızı hem de ilişkilerinizi korumanız yönünde size rehberlik edecektir. C'ler çoğunlukta ise bir özgürlük alanınız var. Şahane. Neyi yapıp neyi yapmamak istediğinizin farkındasınız. Kendinizi tanımak ve öğrenmek yolunda hızlı adımlar atacağınız belli. Bu konuda akıllıca fikirler üretip uygulayabileceğiniz de aşikar. Ancak hayır derken kaybetmeyi göze aldığınız düşüncesine de kapılıyorsunuz çok zaman. Doğrudan sınırlarınızı ifade etmek, özgürlük alanınızı koruma hakkınızı kullanmak yerine, üzerinde incelikle düşünmek, strateji kurmak ve hiçbir zararı ve kayba uğramadan mutlu ve huzurlu hissetmeye devam isteği içindesiniz. Bu konuda hangi davranışınızın doğru olup olmayacağı konusunda emin olamıyorsunuz. Bu kitap... Hakkınız olan özgürlük alanınızı korumak yolunda kaygılarınızın üstesinden nasıl gelebileceğiniz hakkında size yardımcı olacak gibi görünüyor. D'ler çoğunlukta ise, şurası muhakkak ki, siz bir sayın evet değilsiniz. Belirlediğiniz sınırlar çerçevesinde özgür, huzurlu ve konforlu bir yaşam kalitesi yakalayabiliyorsunuz. Bu kitabın içinde seyahat etmek sizin için hem çok keyifli hem de işlevsel olacaktır. Zira sınırlarınızı korumayı değil, genişletmeyi deneyimiyor olacaksınız. Hayır diyemeyenler kulübü. Bu hayatın yarısı çok hızlı evet demekle, diğer yarısı da zamanında hayır diyememekle geçiyor. Josh Blings. Aristo, insan yaşamanın mülklerini üç sınıfa ayırır. 1- bir, bir kimsenin ne olduğu, parantez içinde kişiliği. 2- bir kimsenin neye sahip olduğu, parantez içinde malı mülkü. Üç, bir kimsenin neyi temsil ettiği, parantez içinde başkalarının düşüncesinde nasıl bir imaja sahip olduğu. Mutluluk, mutsuzluk, hayattan hoşnut olma çabası, nefes aldığımız sürece sorguladığımız kavramlardır ki, bu kavramları dış dünyamızda olup bitenler üzerinden sorgular ve anlamlandırmaya çalışırız. Dış dünyada olanlarsa bizim iç dünyamızdaki olayları ve durumları değerlendirmemizle bir cevap bulur. Yani aslında olaylar dışarıda olur ama biz içimizde onlara bir takım anlamlar yükleriz ve kendimizce cevaplandırmış oluruz. Bir anlamda dışarıda olanlar içimize yansır ve hayatta peşine düştüğümüz soruları yanıtlamamız için gereken kapıları açarlar. Jung'un dediği gibi de özetleyebiliriz aslında, yaşamımızdaki dışsal olayların tümü rastlantıdır. Bana her zaman böyle olmuştur. Bu kaderin bir marifeti. Yalnız içindekilerin bir niteliği ve kalıcı bir değeri oldu. Sonuçta dışsal olayların tümü silikleşti. Belki de zaten dış olaylar o kadar da önemli değillerdi. Ya da içsel gelişmemin aşamalarıyla örtüştükleri oranda önemliydiler. Cank'ın ifade ettiği gibi, yalnızca içsel deneyimlerle bir şeyleri inşa edebiliriz. Dışarıda olan biten her şey zaten yok olacaktır. Bu kıymetli bakış açısı hayattan niye almanız gerektiği konusunda da bizlere sunulan bir sihir gibidir adeta. Stoğacı filozof Epiktetos, yüzlerce yıl öncesinden Cank'ın ruhuna dokundu ve o kendi felsefesinde bu durumu şöyle özetledi. İnsanları mutsuz eden şey onlar değil, o olanlara yol açan prensiplerdir. Prensiplerimiz ve paradigmalar, bir anlamda yaşam yazılımlarımızın bir parçası gibidir. Bir bilgisayar programının çalışma amacı bellidir. Word programında bir şeyler yazarsınız, video oynatıcı sadece görüntüleri izlemeniz için vardır. İnsanlar da iç prensipleri doğrultusunda kendi eylemlerini gerçekleştirirler. Yazılım dediğimiz şey, karakterimiz ise prensiplerimiz bizim programlarımızın çalışmasını sağlayan komutlardır. Bizim elimizde olan tek şey, verilmiş olan kişiliği olabildiğince yararlı bir biçimde kullanmamız, yani sadece ona uygun çabalara girişmemiz ve o kişiliğe tam uygun bir eğitim türünü almaya çalışmamızdır. Ayrıca başka türlerden kaçınmamız, yani bu kişiliğe uygun konumu, uğraşıya ve yaşam biçimini seçmemizdir, der Schopenhauer. Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar adlı eserinde. Hayır demek hayata karşı güçlü bir duruş sergilemektir. Zaman zaman hayır demek sorulabilir. Seçim yapmak gerektiğinde pek çok motivasyonla verilir kararlar. Seçim bir terazinin iki kefesi arasındaki der gelir. Sonuçların çoğunlukla lehte olması arzulanır. Ancak bazen durum kontrol edilemez bir noktaya varır ve seçimler asla kişinin kendi adına yapılmış olmaz. Zihninizin bir radyoya benzediğini hayal edin. Zaman zaman keyifle dinlediğiniz şarkının arasına karışan cızırtılar duyarsınız. Araya karışan bu cızırtılar başka yaşamların, sizin frekansınızı kontrol etmeye yönelik davranış ve tutumları olabilir. İçten içe bu sesi kısmaya çalışırsınız ama bu kez de araya bambaşka sesler karışır. İşler kontrolden çıkarsa başka insanların sevdiği ama sizin dinlemekten hiç de keyif almadığınız şarkıları dinleyerek zaman geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Zihninizi esir alan düşünceler yaşamınızdaki hayırları çalar. Hayır diyememenin hayata büyük yan etkileri vardır. Bu büyük yan etkiler hemen kendini hissettirmese bir süre geçtikten sonra omuzlarınızla binebilir. Evet demek önceleri size kendinizi iyi hissettirebilir. Ancak ya evet dediğiniz şey aslında yapamayacağınız bir şeyse ne olacak? Tabii ki içsel dengelerde, sosyal dengelerde bozulacak. Hatta muhtemelen bir süre sonra işler içinden çıkılamaz bir hal alacak. Nasıl mı? Öncelikle hayır diyememenin yan etkileri üzerinde duralım. Hayır diyememenin yan etkileri nelerdir? 1- İstemediğiniz şeyleri yaparak zaman kaybedersiniz. 2- Enerjiniz gereksiz alanlarda tükenmeye başlar. 3- Öz saygınızı yitirmeye başlarsınız. 4- Kendi elinizle kişisel sınırlarınızı ihlal edersiniz ki bu uzun vadede benlik sorununa bile dönüşür. 5- İletişim beceriniz körelir. 6- Kaygılı bir duygu durumuna hafız olursunuz. 7. Gerçek bir yaşamdan uzaklaşırsınız. 8. Kendinizle kurduğunuz samimiyet sarsılır ve kendinize yabancılaşırsınız. Bu tıpkı ağrınızı geçirmek için aldığınız ilacın bünyenizde yarattığı olumsuz etkilere yenik düşmeniz gibidir aslında. Önemsiz hayır yoktur. Çay sevmiyorum ama olsun bir tane alabilirim demek uyumlu bir insan olduğunuz algısını destekler. Kabul. Ne içeceği konusunda bile sorun çıkarmayan biri olarak yormayan, zorlamayan biri olarak sempati dahi yaratabilirsiniz. Ne tatlı bir insan bu diye düşünenler olabilir hakkınızda. Ancak olmadığınız biri gibi göründüğünüzün kendiniz bile farkında değilsiniz o anda. Bazen çay içen, bazen çay içmeyen biri olarak zaman içinde iletişim halinde olduğunuz ortamda full ulaşmaya giderek görünmez olmaya başlarsınız. Garip değil mi? Sadece hayır ben çay içmem demediğiniz için bile olduğunuz halinizi ortaya koyamayarak varlık ve benlik sınırlarınızı silikleştirerek bir süre sonra görünmeze dönüşürsünüz. Peki varlık ve benlik sınırlarınız silikleşmeye başladığında iş nereye varır? Fikirleriniz önemini yitirir. Düşüncelerinizi kabul ettirmek için vereceğiniz mücadele artar. İkna etme beceriniz düşer. Güven vermediğiniz düşüncesiyle kendinizi sorgulamaya başlarsınız. Kim olduğunuz hakkında içsel yüzleşmelerle çatışmak zorunda kalırsınız. Neyi nasıl tercih edip etmediğiniz hakkında kendinize karşı bile net bir varlık koyamazsınız ortaya. Dünyanın en basit sorusu gibi görünse de aslında gayet mühim bir seçim yöneltiyorum şu an size. Yumurtayı nasıl seversiniz? Çok mu basit? Güzel. O halde cevabınıza gelelim. Rafa'dan yerim, omlet isterim, kayısı kıvamında tercih ederim, fark etmez. Fark etmez cevabı hayır diyemeyenlerin yedek cümlesidir. Ne çok kullanırsanız o kadar yabancılaşmaya başlarsınız kendinizi. Bir süre sonra bırakın ne istediğinizi söyleyip ne istemediğinizi açıklamayı evde kahvaltı hazırlarken bile fark etmez. Öyle de yerim, böyle de sonucuna varırsınız ki bu varlık ve benlik sınırlarınızın artık iyice silikleşmeye başlamış olduğunun bir göstergesidir ve aslında acıklı bir sonuçtur. Yumurtayı aslında nasıl sevdiğinizi bile farkında değilsiniz. Öyle de olur, böyle de fark etmez cevabını sadece yumurta seçerken vermediğinizi, hayatınızın her alanında bu yaklaşıma sahip olduğunuzu hayal edin bakalım bir de. İstediğim ilişki bu değil ama fark etmez, hiç yoktan iyidir. ''Evet'' dediğim bir işte çalışmıyorum, ''Evet'' demek zorunda kaldığım işi yapıyorum, ama fark etmez. ''Borç vermek istemiyorum, ama nasılsa borcunu öder. Şimdilik parasız kaldım, ama fark etmez, İdare ederim.'' ''Bana istemediğim sözlerle hitap etti, ama sonuçta niyeti kötü değildi. Hakkımda yanlış bir fikre sahip, ama fark etmez.'' ''Eve erken övmek istediğimi söyleyebilseydim keşke, çok uykusuz kaldım, ama fark etmez.'' Bu filme gitmek istemediğimi söyleyemedim ve üç saat can sıkıntısından öldüm. Hayır diyebilirdim ama fark etmez. Altı üstü bir film işte. Birbirimiz için doğru insanlar olmadığımızı hissediyordum ama teklifine hayır diyemedim. Şimdi mutsuzum ve köşeye sıkışmış gibi hissediyorum. Ama fark etmez. Nasıl olsa o beni seviyor. Bu liste böylece uzar gider ve çok daha acıklı hallere hatta belki geri dönüşü olmayan sonuçlara bile ulaşır. Varlık ve benlik sınırı, hayır diyebilen, ne istediğini ve ne istemediğini iyi bilenlerin inşa edebildiği, yaşam kalitesini artıran, güçlü ve özel bir alandır. Daha çok sevinmek için evet diyenler, sonunda yalnız kalırlar. Çoğu insan ait olduğu sosyal çevre, arkadaşları, iş yaptığı insanlar ve ailesi tarafından sevilmek ister başkalarının gözünde kibar, uyumlu, iyi niyetli biri olarak görülmeyi arzulayabilir. Onların ilgisini, beğenisini, hakkındaki olumlu görüşünü yitirmemek için kendi gibi davranmaktan imtina edebilir. Yersiz fedakarlıklarda bulunabilir. Kendisine yöneltilen her talebi mümkün olduğunca karşılamaya çalışabilir. Hatta bunun için zorunlu bile hissedebilir. İş herkesi memnun etme çabasına bile dönüşür. İşte onlar, Hayır diyemeyenler kulübünün birer üyesidirler aslında. Varlık ve benlik sınırlarını kendi elleriyle ihlal ederek full ulaşmaya hatta giderek buharlaşmaya karakter erozyonuna sürüklenmeye başlamış olanlardır. Siz de bu kulübün bir üyesi olabilir misiniz acaba? Eğer yapmak istemediğiniz halde sürekli bir şeylere evet diyorsanız kaybetme korkusuyla hayır demekten çekiniyorsanız başkalarını mutlu etme çabanız abartılıysa Hayır dediğinizde kendinizi suçlu hissediyorsanız, sürekli uyumlu olmaya ve insanlara kendinizi sevdirmeye çalışıyorsanız, yapamayacağınız sorumlulukların altına gözünü sıkırmadan giriyor ve sonrasında pişman oluyorsanız, kimsenin yapmak istemediği işleri yapmak zorunda kalıyorsanız, hayır demek sizin açınızdan kötü olmakla eşdeğerse, sınırlarınızı koruyamıyorsanız, fırsatları kaçırmaktan korkuyorsanız, Tipik bir hayır diyemeyenler kulübü üyesisiniz demektir. Selam Sayın Evet Bu kitap yaşamınızın sorumluluğunu almanız, varlık ve benlik sınırları güçlü bir birey olmanın temel prensiplerine hakim olarak yaşam kalitenizi artırabilmeniz amacıyla yazıldı. Muhtemelen çevrenizde sizden sürekli beklenti içinde olanların sayısı hiç de az değil. Çocuklarınız, arkadaşlarınız, sevgiliniz, eşiniz, iş arkadaşlarınız, patronunuz... Hatta bakkalınız, manavınız, kuaförünüz, berberiniz. Herkes her an sizden bir şeyler isteme hakkını kendinde buluyor. Banka işlerimi selam eder misin sevgilim? Evet. Benim için hastane randevusu alabilir misin? Evet. Böyle paydosunda dışarıda yemek yiyelim mi? Evet. Bu akşamki yemekle beni yalnız bırakmazsın. Muhakkak gelirsin değil mi? Evet. Benim için toplantı notlarını sen raporlaştırır mısın? Evet zor durumdasın ama bana biraz borç verebilir misin? evet başka müşteriye randevu yazdık siz bir saat daha erken gelir misiniz? evet sana sormadan organize olduk ama hafta sonu aile kahvaltısında buluşur muyuz? evet çilekli bulamadığım için alerjin olduğu halde sana çikolatalı dondurma aldım yersin değil mi? evet ama sizin de kendiniz olmaya hakkınız var değil mi? çok değerli sayın evet Kendinize neler ettiğinizin farkında mısınız? Bir sayın evete dönüşerek zamanınızı, enerjinizi, kişiliğinizi, benliğinizi, karakterinizi, özgünlüğünüzü, varlığınızı, potansiyelinizi, ne kadar da hoyratça kullandığınızı yukarıda sıraladığımız sıradan diyalogların içinde bile rahatlıkla görebiliyor olmalısınız. Hayatınızdaki insanları memnun etmeye çalışırken aracınızın önce camı fazlasıyla kirlenmiş, Görüş mesafeniz iyice azalmış olabilir. Oysa hayır diyebilmek güçlü bir silecektir. Görüş alanınızı genişletir. Hayatınızı daha berrak görmenizi sağlar. Hayır kelimesini hayatınıza soktuğunuzda evetleriniz çoğalacaktır. Evet daha mutluyum. Evet daha iyi hissediyorum. Evet daha kararlıyım. Evet kim olduğumu biliyorum. Evet ne istediğiminde ne istemediğiminde farkındayım. Evet, saygı görüyorum. Evet, ifade becerim daha güçlü. Evet, daha sakin ve stressizim. Bu kitapla birlikte kısırlaşmış zararlı ilişkilerinizden özgürleşmeyi öğrenecek, tutunduğunuz yanlış kalıplardan kurtulmanın yollarıyla tanışacaksınız. Hayır diyemediğinizde 1- Kişisel sınırlarınız ihlal edilir. 2- Stres ve iş yükünüz artar. 3- Arkadaşlıklarınız, ilişkileriniz zarar görür. 4. Maddi kayıplar verebilirsiniz. İstemediğiniz şeyleri hayır demeyi öğrendiğinizde kendinizi keşfedersiniz. İşte o zaman başkalarının istediği kişi değil tamamen kendiniz olursunuz. Hayır diyebilmek sınırlarınızı belirlemenizi sağlar. Kimse siz istemediğiniz sürece hayatınıza müdahale edemez. Nerede durmaları gerektiğini bilirler. Çünkü siz bunu onlara zaten öğretmiş olursunuz. Hayatınızın her alanında daha sağlıklı, verimli, yaratıcı ve mutlu ilişkiler kurabilmeniz mümkün. Hayır deme cesaretine zaten sahipsiniz. Kullanmayı öğrenin ki, içinizdeki bu kas gelişip kuvvetlensin. Deneyimlediğiniz olayların ve durumların olumlu, etkili ve verimli sonuçlarıyla bir an evvel tanışın. En önemlisi de zihninizdeki radyonun kumandasını ele geçirin artık. Frekansınızı bozan yabancı sinyaller araya karışarak ritminizi değiştirmesin. Başka kanalların yayın dalgaları hayatınızı işgal etmesin. İstediğiniz yaşam şarkısını özgürce dinleyin. Hayır demek neden zordur? Hayır demek istiyorsan belki deme. Paola Coelho Kendi hayatınızın dümenini elinizde tutabilmek, hayır diyebilmekten geçer. Hayır diyemeyenlerin rotasını başkaları çizer. Hayır diyememenin temelinde bir takım korkular yatar. Sevilmeme korkusu, kaybetme korkusu, reddedilme korkusu. Hayır demekten korkanların zihninde çoğunlukla şu kaygılar oluşur. Hayır dersem beni sevmeye devam ederler mi? Nasıl hayır diyeceğim? Hayır demek beni bencil biri yapar mı? Ya birini üzersem ya da kaybedersen? Benden sürekli bir şeyler isteyen birine ne demeliyim? İnsanların benden sevgi, zaman, para, yardım taleplerini her zaman yerine mi getirmeliyim? Hayır dersem kötü bir insan mı olurum? Bu sorular seçim yaptığımız noktada bir yerinizden bizi yakalar. Suçluluk, vicdan azabı, korku, kaygı, üzüntü, tepkisizlik, pişmanlık gibi pek çok duygunun esaretine gireriz. Durumlarla ve tecrübelerimizle edindiğimiz bir takım yanlış ürüntülere saplanıp kalmış oluruz. Bu yanlış örüntüler, algı düzeneklerimizi oluştururlar ve dünyaya yeni algı biçimimizle bakmaya başlarız. Tıpkı güneş gözlüğü takmak gibi. Güneş gözlüğünüz gözünüzdeyken dünya sizin için artık başka bir renktedir. Algı düzeneklerine kısaca paradigma diyebiliriz. Paradigma yunanca paradigma kelimesinden gelir. Bireyin iç ve dış dünyasını, kendisini ve etrafını yorumlama, algılama ve bilme süreçleriyle ilgili tüm etkenlerin yarattığı, örgütlü ve dinamik düşünsel sistem olarak tanımlanabilir. Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı isimli kitapta Stephen Covey, Pradigma Değişiminin Önemini özellikle vurgular ve ekler. Hayatımızda nispeten önemsiz değişiklikler yapmak istiyorsak, dikkatimizi uygun bir biçimde tutum ve davranışlarımızı verebiliriz. Ancak çok önemli, büyük bir değişiklik yapmak istiyorsak, o zaman temel paradigmalarımız üzerinde çalışmamız gerekir. Duru'nun dediği gibi, götülüğün yapraklarını kesen her bin kişiye karşılık ancak bir kişi köküne saldırır. Biz de yaşantımızda çok önemli değişiklikler yapmak istiyorsak, o zaman tutum ve davranışlarımızın yapraklarını kesmekten vazgeçerek kökler üzerinde, yani tutum ve davranışlarımızın kaynağı olan paradigmalar üzerinde çalışmalıyız. Pek çok karakter özelliğimizi henüz çocukken ediniriz. Sert anne baba tutumları altında büyüyen çocuklar kendilerini onlara sevdirmek için yaşadıkları kırılgan duyguları yetişkinlik dönemine de taşır. Ailesi tarafından terk edileceği korkusunu sürekli içinde taşıyan bir çocuğun ileriki yaşlarda deneyimleyeceği her türlü ilişkide bu çocukluk korkusunun yansımalarını yaşaması muhtemeldir. Çünkü temelde en büyük ihtiyacı olan anne-baba bakımı ve sevgisinden kopmak, uzaklaşmak, hayattaki en büyük travmalardan biridir. Aileler uyguladığı çeşitli kurallarla çocuklarını büyütürken çeşitli yöntemler kullanırlar. Küçük bir çocukken ısrarla dondurma yeme isteğimize itiraz edildiğinde ya gözümüz korkutulur ya da cezalandırılırız. Tüm bu uygulamalar ve itirazlar çocuk zihnimizde karışıklığa yol açar. Aslında özellikle ergenlikte bir kendini kanıtlama göstergesi olan hayır deme ihtiyacı sevgi kaybı ve suçlulukla birbirine girer. Eğer bunu yapmazsam annem bana kızar ya da eğer böyle davranmazsam bir daha sevilmem veya yalnız kalmamak için asla itiraz etmemeliyim cümleleri artık her zaman elinizin altında bulundurduğunuz şablonlar haline gelir. Ve siz bundan sonra yaşadığınız her deneyim ve iletişimi bu şablonlar üzerinden çözmeye, okumaya başlarsınız. Hayır dediğinizde, kötü şeyler olur, birileri beni terk eder, yalnız bırakılırım kaygısına saplanıp kaldıysanız, elinizdeki hesap makinesiyle hayatınız boyunca yanlış işlemler yapıp duracaksınız demektir. Dünyaya gelen her bebeğin tertemiz bir duygusal sistemi vardır. Bebekler iyi ya da kötü değildir. Saf halde ve özgürdür sadece. Zamanla emeklemeye ve adım atmaya başlar. İçinde yaşadığı dünyayı keşfetmeye ve öğrenmeye hazırlanır. Meraklı doğası bu keşif yolculuğuna çıktıktan sonra etrafını bir takım kurallar ve yaptırımlar sarmaya başlar. Aslında yeterince özgür olmadığıyla yüzleşir. Etrafında bir itiraz mekanizması gelişir. Üstelik bu mekanizmanın konfor alanıyla ve güvenlik sistemiyle ne kadar da ilgili olduğunu öğrenir. Etrafındakileri taklit ederek, direktiflerini dinleyerek nasıl davranması gerektiğini, neyi yapıp yapmaması lazım geldiğini, nelerden uzak durması gerektiğini öğrenir. Bazı davranışları kabul görmez ve sürekli hayır sesi işitmeye başlar. Hayır, oraya gitme. Hayır, onları ellemek yok. Hayır, yemekten önce meyve olmazsın. Hayır, başkasına vuramazsın. Hayır, oyun bitti, uyku zamanı. Hayır, oyuncaklarını kıramazsın. Hayır, Kaşık öyle tutulmaz. Hayır, bunu söylemek çok ayıp. Hayır, kablolara dokunamazsın. Hayır, bıçağı sana veremem. Hayır, kapıyı açıp çıkamazsın. Kabul. Bu cümleler çoğunlukla çocuğu tehlikelerden korumaya yönelik. Ne var ki çocuk büyüdükçe işittiği hayırlar farklı anlamlar ve işlevlerde yüklenmeye başlar. Böylece seçim yapma ihtiyacı doğar. Bazı insanlardan güven ve sevgi beklediği için seçimleri değişir. Bazılarından korktuğu ve çekindiği için seçimlerini gözden geçirir. Bazı davranışlarının, tutumlarının ve sözlerinin başkalarında çeşitli duygular yarattığını keşfeder. İhtiyaç duyduğu duygulara göre bir davranış ya da tutum seçiminde bulunur. Hangi davranışının nerede işe yarayacağını, hangi davranışının nerede işe yaramayacağını görmeye başlamıştır. Artık etrafındakilerin yüzüne bakar ve hepsinde bir şeyler arar. Annemin sözünü dinlersem bana aferin der. Sofrayı kaldırmaya yardım edersen beni alkışlarlar. Ağlarsam çok kızarlar ama dediğimi yaparlar. Oyuncağımı fırlatırsam dikkatlerini çekerim. Ödevlerimi yaparsam ödüllendirilirim. Çocuk giderek bir takım paternlerin parantez içinde davranış kalıplarının boyunduruğu altına girer ve bebekliğindeki gibi doğasına göre değil etrafına göre tutum ve davranışlarını değiştirir. Yani dışarıyı yönetmek için, içerideki seçimleriyle oynar. Büyüdükçe işler daha da sarpa sarar. Okul, toplum, sosyal çevre derken, paternlerin sayısı da, baskısı da artar. Okulda bu bölümü seçersem annen daha mutlu olur. Bilgisayarı kapatıp yatağa girmezsem babam delirir. Yemek masasına oturmazsam kavga çıkar. Yaz okuluna gitmek istemediğini söylersem aile birbirine girer. Arkadaşlarımla tatile çıkmak istediğimi söylersem harçlığımı keserler. Genç bir birey olarak etrafına göre yaşamayı, etrafına göre şekillenmeyi, bir takım kültürel ve toplumsal kalıplarla yaşamaya alışmak zorunda olduğunu öğrenir. Bütün bunlar arasında sağlıklı bir denge kurmaya çalışır. Bunca kalıp karşısında kendi varlık ve benlik sınırlarını korumanın bir yolunu bulma çabasına ya girer ya da girmez. Artık bir yetişkin olduğunda, Varlık ve benlik sınırlarına duyduğu ihtiyaç daha da artar. Yapacağı ya da yapmayacağı her seçimin bütün bir hayatına mal olabileceğini bilir. Ancak çocukluğundan beri kişisel sınırları tanınmamış, özel alanına saygı gösterilmemiş, kaybetme ve reddedilme korkularına yenilerek kendini ortaya koyamamış, sorunlardan kaçınmaya çalışıp her talebi kendine görev edilmiş, fedakarlığı bedeninin bir refleksine dönüştürmüş, hangi birey hayır demeyi becerebilir ki? Neyi neden seçip seçmeyeceğine nasıl karar verebilir? Kendini ne kadar tanıyordur ki ne istediğinden ya da istemediğinden emin olabilsin? Babamın hayallerini yıkmamak için onun istediği mesleği seçtim. Anneme hayır diyemediğim için bu evliliği yaptım. Yalnız kalmaktan korktuğum için her dediğine evet dedim. Reddederse rezil olurum diye düşünüp istediğim şeyi söyleyemedim. Onun istediğini kabul ettim. Hayır diyemediğim için sürekli buluşuyor ve kendime ait zamanlardan fedakarlık yapıyorum. Hayır diyemediğim için çok korktuğum halde motosiklete bindim. Üzülmesin diye istediği alışverişi yaptım. Kızar diye korktuğum için film bitmeden sinemadan çıktım. Böylece hayat dört bir yandan kuşatılmış bir hayalaj işte. Onu dersem özürüm. Bunu yaparsam onu kaybeder miyim? Hayır dersem gider mi? Kabul etmezsen beni sevmekten vazgeçer mi? Bütün bu korkular ve kaygılar, davranışlara da, seçimlere de yön vermeye başlar. Kişinin bunca anksiyeti arasında kaybolması elbette an meselesi. Büyük bir kaygılar silsilesi içinde, bireyin kendi varlık ve benlik sınırlarının farkında olması, ne istediğini ve ne istemediğini bilmesi, yapacaklarının ve yapamayacaklarının ayrımına varması aslında ne kadar mühim değil mi? Dışarıya şekil vermek için içerideki şekli bozmanın bedeli ağırdır kendimizi özgürce ifade edebilme ve kendimiz olabilme becerimizi karanlığa hapsettiğimizde yaşamın fazlasıyla uzağına düşeriz. Ben demek ego ile barışmaktır ki insan ne kadar ben diyebiliyorsa yaşam içinde o kadar görülür ve fark edilir. Bencillikle benlik bilincine sahip olmak aynı şey değildir elbette. Bencil insan ben mantığı yemek istiyorum o halde hep beraber mantıcıya gidiyoruz der. Benlik bilincinin sahip bir insansa ''Ben mantı yemek istiyorum. Siz ne yemek istiyorsanız onu yiyin. O zaman mutfağa zengin bir yere gidelim.'' der. Ayrıca varlık ve benlik sınırlarını korumak, başkalarını mutlu etmekten kaçınmak gerektiği anlamına gelmez. Sevgilinizi mutlu etmek için ona sürpriz ve hediye almanızla hiç istemediğiniz halde onun tavırlarına ayak uydurmanız, onun istediği gibi davranmanız aynı şey olabilir mi? Sevgiliniz mutlu olsun diye kişiliğinizden ödün vermeniz, kişisel sınırlarınızın ihlal edilmesi demek değil mi? Gönlünüzden geldiği için sokak hayvanlarına maaşınızı yatırmanızla, terk edilmekten korktuğunuz için birine yüklü miktarda borç vermeyi kabul etmek aynı şey olabilir mi? Uyumlu ol, kalp kırma, kimseyi geri çevirme, iyilik yap, işinin sözünden çıkma, kibar davran, evet de, sarif ol, sorun çıkarma. Boş yere kimseyi üzme. Yapabiliyorsan yap. Bütün bunlar çocukluktan itibaren dikte ettirilen davranış kalıplarıdır çoğunlukla. Oysa her biri farklı karakterlerde farklı tezahür eden ve farklı sonuçlara yol açan davranış şekilleri. Sarafet herkesin her dediğini yapmak mıdır? Kibarlık istemediğiniz halde ister görünüp kabul göstermek midir? Reddetmek birini üzmek midir? İstemediğiniz bir şeyi yapmaktan imtina etmek kalp kırmak mıdır? Bir şey yapmamayı seçmek, sorun çıkarmak mıdır? Her talebe karşılık vermemek uyumsuzluk mudur? Bütün bunların üzerinde etraflıca durup düşünmenizde fayda var elbette. Toplum neden evet diyeni sever? Aile ve sosyal paternlerin bebek, çocuk, genç ve yetişkin dönemlerinde bir bireyin yaşamında ne gibi kalıplarla sınırlandığından önceki bölümde söz etmiştik. Gelelim toplumsal ve kültürel paternlere. Aslında birçok patenli, adım adım kendimizden uzaklaştığımızın da küçük bir yüzleşmesi sayılabilir bu konu. Hayatımız boyunca dışarıyı memnun etmeye yönelik inşa edilen bir takım kalıplarla peyderpey varlık bilincimizden, benlik sınırlarımızdan, özgürlüğümüzden, kişilik yapımızdan uzaklaştırılıyoruz. Aradaki hassas denge yakalanmadığında, bir dolu psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıktan söz edecek noktaya varıyoruz sonunda. Depresyon, bağımlılık, panik, endişe, kaygı bozukluğu, stres, anksiyete ve daha bir dolu psikolojik sorunlar ve suçluluk duygusu, çağımız insanının savaştığı rahatsızlıklar. Varlık ve benlik sınırlarını koruyamayan bireyin, aile, toplum, sosyal çevre ve kültürel paterninin yanı sıra teknoloji, hız, Sosyal medya ve dijital dünya ile birlikte maruz kaldığı türlü çeşitli yeni kalıplar, benlik sınırlarının yeniden masaya yatırılmasını zorunlu kılıyor adeta. Daha çok beğenilmek, daha çok görünmek, daha çok fark edilmek, daha yoğun takip edilmek uğruna, aslında hiç yapmayacağınız ne çok şeye evet demek zorunda hissettiğinizi de gözden geçirmeniz fena olmaz. Kültürel patenlerimiz arasında, Çocukluğumuzdan beri hangi kalıpları öğrendiğimizi düşünelim mesela. Büyüklere hayır denmez. Sürekli kendini anlatıp durma. Ayıptır. İkram edilen hiçbir şey geri çevrilmez. Tok olsan da misafir sofrasına oturursun. İyi bir bölümde oku ki ileride para kazan. Düzgün bir iş bul. Okulu bitirince evlen. Parana biriktir bir ev ve araba al. Çok gecikmeden çocuk sahibi ol. Kısacası sisteme uy. Kültürümüz bunu gerektirir. Misafirperver bir geleneğin evlatları önce ve sadece başkalarını memnun ve mutlu eder. Kendi yer yatağında yatar, misafirini kuştuğu yataklarda uydurur. Kendi aç uyur, yemeği misafirlerinin tabağına döker. Başkasına ayıp olmasın diye çiğ tavuk bile yer. Oysa kendi canı ne ister, neyi sever, neyi sevmezler neyi tercih eder, neyi etmez, neden hoşlanır, neden hoşlanmaz, kendi bile bilmez. Kültürel olarak, başkasına hayır demenin ayıp olduğu bilinciyle yetiştirilmiş bir toplumun evlatları olarak, kişisel sınırlarımız ve haklarımızı korumamız konusunda çok da becerikli olmadığımızı söyleyebiliriz aslında. Özetleyecek olursak, içinde yaşadığımız toplum, hayır demenin kötü ve ayıplanacak bir tutum olduğunu öğretmiştir bize. Hatta reddetmek, Geri çevirmek hiç de hoş olmayan şımarıkça bir davranış gibi görülür çoğu zaman. Bunu çok şımarık yetiştirmişler. Saygısı yok, burnunun dikine gidiyor sözleriyle eleştirilmiş çok torun torba vardır bu kültürel coğrafyada muhakkak. Çocukluktan itibaren aşılanan bu davranış modelleri ve kurallar yetişkinlik döneminde bireyin kişiliğinin bir parçasına dönüşür haleta. Bu davranış kalıplarının varlık ve benlik sınırlarını ne derece ihlal ettiğini görmek çok da kolay değildir şüphesiz. Çocukluktan beri öğrenilmiş kalıplar çoğunlukla doğru kabul edilir ve sorgulama ihtiyacı hissedilmez. Oysa her toplum kendi kültürel ve sosyal kalıplarının kolayca kabul edilmesini ve hepsini sorgusuzca evet bekler. Üstelik yaşadığımız toplumda kişisel sınırlarımızın hayli geçirgen olmasından dolayı pek çok zorlayıcı evetle karşılaşırız. Büyüklerine hayır deme! İkramları geri çevirme. Tok da olsan sofraya otur. Okulunu bitir. İyi bir iş bul. Düzgün biriyle evlen. Paranı biriktir, ev ve araba al. Çok gecikmeden çocuk sahibi ol. Bu listede gerçekleştirirken çok zorlandığınız, büyük çaba gösterdiğiniz bir madde var mı mesela? Aslında kendinizi evliliğe çok hazır hissetmiyorsunuzdur. Ya da belki hayatınızın aşkı henüz karşınıza çıkmamıştır. Ama yaşınızın geldiğini düşünüp en azından çok da gecikmeden bir çocuk sahibi olabilmek için evlenmeyi düşünmek zorunda kaldınız mı? Kariyerinizde hızlı ilerlemek varken sırf anneniz babanız ölmeden evvel torun sevmek istediği için planlarınızı değiştirmiş olabilir misiniz? Belki paranızı biriktiriyorsunuz ama amacınız bire ve araba sahibi olmak değil. Hatta uygun bir dairede kiracısınız hali hazırdı Gelir gider dengeniz de yerinde. Şimdi durup dururken kredi borcu çekmek ve ağır bir maddi ödeme planı altına girip kendinizi satrese ve sıkıntıya sokmak istemiyorsunuz. Ama böyle dayatıldığı için ne yapalım herkesin beklentisi benim bir ev sahibi olmam. Bunun için elimizi taşın altına sokup bir süre dişimizi sıkacağız işte dediniz mi? Bir tanesine bile verdiğiniz cevap evet ise tatlı tatlı hiç hissettirmeden siz de bir sayın evet'e de dönüşmüşsünüz demektir bu. Ama insan zihni çok kurnazdır, dikkatli olun. Bütün bunları tamamen özgür iradenizle kendiniz seçmiş ve kendiniz yapmışsınız gibi düşünmeniz konusunda gayet ikna edicidir. Belki aşık olmadım ama sonuçta sevdiğim, düzgün bir insanla evlendim. En azından çocuklarım var. İstesem çocuk sahibi olmazdım. Haralimdeki işi yapamadım belki ama sonuçta kazandığım yeri okudum. Memlekette kim istediği işi yapıyor ki zaten. İstesem hayalimdeki işi yapardım bir şekilde. Yıllarca kredi borcu ödedim. Kirada oturduğum ev kadar iyi olmasa da sonuçta kendi evim oldu. İstesem kredi çekmezdim. Hayatımı yaşayamadım. Ama sonunda annemle babama ölmeden evvel torun sevgisi yaşattım çok şükür. İstesem evlenmezdim. Gece gündüz çalışıp kazandım. Ama büyüklerimizi öyle uygun gördüğü için kazancımı kardeşlerime pay ettim. Hepsinin hayatına kurtardım sonuçta. Paramı sokağa atmadım ki. Hepsi benim ailem. İstesem vermezdim. Ama aslında hepsini siz söylediniz yani öyle değil mi? O halde dünyanın en mutlu insanı olmalısınız. Kaliteli bir hayatınız var. Ne isteyip ne istemediğinizi gayet iyi biliyorsunuz. Kimse size istemediğiniz hiçbir şeyi yaptıramıyor. Şahane. Yine de bu cümlelerin içinde istediğiniz şeyle yaşadığınız şeyin aynı olmadığına dikkatle bakınız ve görünüz lütfen. Toplumun dayattıklarına maruz mu kaldınız? Yoksa kendi seçimlerinizi kendiniz mi yaptınız? Kim bilir? Belki de yapmak zorunda kaldığınız seçimlerinizle barışmayı öğrettiniz kendinizi. Peki, bütün bunlar niye oldu? Hayır demeye cesaret edemediğiniz için. çoğunlukla da Neyin sizin adınıza doğru ya da yanlış olduğuna karar veremediğiniz için? Kendinizden öyle uzaklaşmışsınız ki, yumurtayı bile nasıl sevdiğinizden emin değilken ve çok zaman fark etmez diyerek her sonuca tahammül gösterirken, hayati kararlarınızda kendinizden ne kadar emin olabilirsiniz ki? İnandığınız şeyler istediğiniz şeyler olmayabilir. Can acıtıcı da olsa bu itirafı yapabilecek cesareti gösterin. Kendinize karşı dürüst olun. Psikoloji bilimine kültür kavramını sokan ilk isim Adler olmuştur. O Freud'un aksini bireyi çevreden soyutlayarak tek başına ele almamış. Kişinin ruhsal gelişiminin temelinde çevresel etkilerin olduğunu savunmuştur. Ona göre psikolojik süreçler kültürel normlara ve yaşayış tarzına göre yorumlanır. Yapılan bazı çalışmalar, her dinin ve topluluğun ruh sağlığı üzerinde farklı tanımlamalar yaptığını ve insanların da bu tanımlamalar doğrultusunda kendi değer yargılarını geliştirdiklerini göstermekte. Örneğin Çin kültüründe aile kavramının önemli bir yer kaplamasının bireyin psikolojik süreçlerinin gelişimini büyük ölçüde etkilediği görülmektedir. Batıya bakıldığında daha bireyci olan bir toplumla karşılaşırız. Toplum ve kültürel yaşayışın İnsanlar üzerinde yarattığı etkilerin çok net bir şekilde farklılaştığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Özetle, kültür ve toplum, insan psikolojisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kültür ve toplum, insanın zihnini, bilincini ve ruhsal tarafını etkiler ve dönüştürür. Kültürel psikoloji bilimi de bu değişimi, dönüşümü inceler aslında. Kişinin benliğini, duygularını, kimliğini içinde yaşadığı kültür ve çevreyle ele alır. Sınırlar konusuna geri dönersek, sınırların belirginleşmesinde ya da silinmesinde şüphesiz bu parametrelerden uzaklaşmadan çıkarımlar yapmak durumu daha net ortaya koymak adına önemlidir. Çünkü insanın kültürel ve sosyal kodlarını anlamadan, hayata nasıl baktığını, genlerini nasıl ifade ettiğini anlamakta mümkün değildir. Kültür ve toplum etkileri bir yana, insan doğası karmaşıktır. Heraklitos'un meşhur "her şey akar" sözü insanın tabiatını da bir göndermedir İnsan her an değişir ve gelişir uygusal ve ruhsal dünyası da aynı şekilde dolayısıyla nasıl gelmişse öyle gider diyemeyiz değişim ve gelişim insanın doğasında var paternlerle kuşatılarak varlık ve benlik sınırlarımızı bey derpe büyüdük diye doğamızdan da kokmuş sayılmayız insana değil mi? unutmayın ki her şey yakar hiçbir şey köklü ve kalıcı değildir Faternlerin esaret bile insan gelişmeye ve büyümeye her daim devam eder. Ad Hayır demek ne hissettirir? Suçluluk, eleştirilme, yalnız bırakılma, terk edilme, vicdan azabı, korku, suçluluk, utanma, mahcubiyet, öfke hissediyorsanız siz hala bir sayın evetsiniz demektir. Çünkü hayır demek, özgüven, rahatlık, hoşluk, eminlik, huzur, sükunet, şefkat hissettirir. İnsanın kendi varlık ve benlik sınırına sahip çıkması, koruması ve saygı duyması, kişisel alanına ve yaşamına gösterdiği saygı ve şefkattir. Kendine karşı saygılı ve şefkatli bir birey, başkaları tarafından da olduğu gibi görülür ve kabul edilir. Hayır diyememek öfkeye yol açar. Kendi eliyle kendi varlık ve benlik sınırını ihlal etmiş bir birey, kendine saygısızlık ve haksızlık ettiği için vicdanen rahat değildir ve öfkeyle doludur. Olmak istediği kişi olamamış, olmak istemediği biri gibi davranmak zorunda kalmış, özgüven ve kararlılık gösteremediği için suçluluk ve mahcubiyet hissediyordur. Kendiyle ile bu denli kavgalıyken başkasından saygı ve şefkat görmesi mümkün değildir. Hayır demenin bedeli nedir? Hayır dediğiniz her noktada hayat resminizi sağlam bir çerçevenin içine almış olursunuz. Hayırlarınız hayat çerçevenizdir. Çerçevesiz bir hayatsa dağılmaya meyillidir. Sağa, sola, aşağı, yukarı... Ne yana çekilirse o yana giden amaçsız bir kayıt gibidir. Amaçsızca sağa sola savrulmadan hedeflenen limana varmanın yolu küreklere asılmaktır. Ne tarafa gideceğinize ancak siz karar verirsiniz. Hayatı güzel ve iyi yönleriyle yaşama çabanız, küreklere asılma çabanız gibi vazgeçilmez olmalıdır. Nasıl ki küreklere asılmaktan vazgeçtiğiniz an okyanusta bir bilinmeze sürüklenmeye başlarsınız. işte tıpkı bunun gibi hayatı iyi ve güzel yönüyle yaşama çabanızdan caydığınız an sonsuz bir bilinmezlik ve boşluk kendini gösterir. Artık akıntı nereye sürüklerse kaderiniz oraya gitmeye mahkûmdur. Kendi yaşamanız üzerinde kendi iradenizin tek kelime hakkı yoktur. Belki bir dağını sürükleniyorsunuzdur. Belki bir girdaba. Hayır dememize alışkın olmayanların tepkisini çekmemiz normaldir. Hayatı kendi istedikleri ölçüde şekillendirmek konusunda takıntılı ya da bencil olanlar hayır sözünü işitmek istemeyecektir kuşkusuz. Hayır kelimesine tahammülü olmayan insanlar, Karakterlerinde taşıdıkları bazı özelliklerin yanı sıra bazı kişilik bozukluklarına da sahip olabilirler. Belki de hayır kelimesini kullandığınızda sizi en zorlayan insanlar da bu tiptekilerdir. Hayır demenin bedelini bu insanlarla olan ilişkilerinizde daha ağır ödemek zorunda kalabilirsiniz. Örneğin narsistler hayır sözünden hiç hoşlanmazlar. Reddettiğinizde, sınırlarınızı çizdiğinizde her an ve sürekli şekilde Birinin isteğini yerine getirmeye görev bilmediğinizi ifade ettiğinizde, bazı şeyleri yapamayacağınızı açıkladığınızda, kişisel tercihlerinize saygı duyulmasını beklediğinizde tepki alıyorsanız bilin ki karşınızdaki ya bir narsist ya da narsistik kişilik özelliğine sahip biri var. Narsistler hayır demek konusunda sanatkardırlar ancak hayırı duyma konusunda aynı sanatkarlık becerisinden uzaklaşırlar. İstemedikleri takdirde, suyu bir damlacık bile fazladan içmezler. Kimse için hiçbir şeylerini feda etmezler. Bir dakikaları bile fazlasıyla kıymetlidir. İhtiyacınız olsa bile, planlarını bozmak uğruna uzun uzalıya dert dinlemezler. Dünya etraflarında dönüyordur. İtaatkar, uyumlu, yumuşak, şefkatli ve fedakar insanlarla çok güzel anlaşırlar. Başkalarının sınırlarını ihlal etmekte oldukça fütursuzdurlar. Bir narsisti delirtecek en belirgin şey ona hayır demek olur. Bir narsisin en uyumlu parçası da bağımlı bir insandır. Bağımlı bir insanın kendi sınırlarını koruyamama becerisini bir, bir narsis kendi eğilimleri doğrultusunda başarılı bir şekilde kullanır. Tek başıma hayatta kalamam diyen, yardım arayan, başkalarının kararları doğrultusunda hareket eden ve sürekli yardım bekleyen bir bağımlı kişilik, Özelim ve öncelikliyim diyerek karşısındakine sömüren ve manipüle eden bir narsise boyuna yiyecektir. Bağımlı kişilikler, dışlanma ve eleştirilme korkusuyla kendi istek ve duygularını rahatlıkla ifade edemezler. Başkaları tarafından sevilmek için olmadık durumların içine girebilir, hatta kendilerini küçük düşürecek şeylere bile evet diyebilirler. Kendi gereksinimlerini sürekli erteleyerek, başkalarının önceliklerine hayatlarında yer açamayan bağımlı kişilikler, hayır diyememe konusunda büyük sıkıntılar yaşarlar. Hatta neredeyse onların kelime hazinesinde böyle bir kelime yoktur. Kaygılı halleri nedeniyle edilgen bir tutum içindedirler. Toplumda gördüğümüz ve uyumlu dediğimiz bazı insanların, aslında birer bağımlı kişilik olduğunu görmemiz pek de kolay olmaz. Bir narsiste başa çıkmanın ya da bağımlı bir kişiliğe sahipseniz, bazı şeylere karşı koymanın bedelleri vardır. Tarih hayır diyemediği için büyük kayıplar vermiş, nice insan hikayeleriyle doludur. Ruhsal ve bedensel çekişmelerin yarattığı gerilimden doğan ince bir ip üstünde atarız yaşamda adımlarımızı. Bazen dengemizi kaybederiz, bazen düşeriz. Ama yaşadığımız müddetçe yürüyüşümüz hep devam eder. Yürüyüşümüzü taşlandıracak şey, Hayatımızda ve kendinizde yapacağımız düzenlemelerdir. Her şeyi yerli yerinde tutmak elbette kolay değildir. Ama ortalığın dağılmasına izin vermeden çeki düzen vermeyi de unutmamak gerekir. Kimler hayır diyemez? Bazen seçim yaparsın, bazen de seçimler seni olduğun kişi yapar. G50 formun. 1. Sınırlarını koruyamayanlar Evinize, iş yerinize. Ya da arabanıza başkasının izinsiz girmesini istemezsiniz, değil mi? Hatta bunu her kim yaptıysa polis peşine düşer, yasal haklarınızı ararsınız. Peki, ya söz konusu ihlaller kişiliğinize karşı yapılırsa ne olur? Sert yaptırımlara başvurmazsınız, değil mi? Ne de olsa kişiliğinizin sınırları görünmezdir. Peki, siz bile kendi sınırlarınızı koruyup kollamakta yeterince emin değilken... Başkalarının bu ince çizgileri aşmasına nasıl engel olacaksınız? Sınırlarınız, sınırlarınız, sınırlarınız deyip durduk şimdiye kadar. Haklısınız. Nedir ama şu sınır dediğimiz şey? Gözle görünemez, elle tutulamaz şeyler mi? Aslında gayet net ve belirgin. Hadi biraz yakından bakalım. A. Ah, bedensel sınırlar. Bedeniniz size ait. Üstelik en özel sınırınız. Dokunulamaz alanınız Kimse tarafından fütursuzca ihlal edilemez Benliğinizin en güçlü olduğu yer bedeninizdir Beden sınırınız ne kadar güçlüyse o kadar özgür ve özgüvenlisinizdir Rahatsızlık hissettiğiniz hiçbir temas Kim tarafından gerçekleştiriliyor olursa olsun Hoş görülmemesi gereken bir ihlaldir Bedensel sınırlarınızı korumaya hakkınız var Otobüs çok kalabalık Yapacak hiçbir şey yok Kendimi ne kadar kötü hissetsen de başkasının kolu koluma değmeye devam edebilir. Rahatsız oluyorsan git taksiyevin kavgası yaşamayı göze alamıyorum. Buna katlanmaktan başka şansım yok dediğinizde en özel alanınızın ihlal edilmesine, varlık ve benlik sınırlarınızın aşılmasına izin vermiş olursunuz ki bu sizi daha mutlu, daha özgür ve daha özgüvenli yapmasın. Ayrıca sınırlarınızı korumak bir mücadele ve savaş ortamı yaratmanızı gerekli kılmaz. Zekanızı küçümsemeyin. B. Kişilik sınırları Doğru ya da yanlış kişiliğinizin sizi mutlu, huzurlu ve güvende hissettirdiği bir takım prensipleri var. Bunları zaman içinde ama aileden, okuldan, kültürel ve sosyal çevrenizden, ama deneyimlerinizden ya da çıkarımlarınızdan elde edip benimsediniz. Elbette kişiliğinizin sınırlarından sorumlusunuz, elbette ihlal edilmesine izin vermezsiniz. Bu sizin huzur ve güven alanınızdır. Sigara kullanmıyorsunuz, yanınızda sigara içilmesinden rahatsız oluyorsunuz. Bu nedir? Korumaya hakkınız olan bir kişilik prensibidir. Dolayısıyla, hayır, yanında sigara içilmesinden hoşlanmıyorum tavrıyla ihlal edilmesine göz yumamayacağınız bir sınır. Yalan söylenmesinden hoşlanmıyorsanız, hayır bana yalan söyleme buna izin vermiyorum diyerek ifade ettiğiniz sınır kapınızda güçlü ve kişilikli bir muhafız bekliyor demektir. İçerideki özgürlük alanınıza sahip çıkıyor olmanızdır. vaki yapılmasından hoşlanmıyorsanız da keza durum değişmez. Bu bir kişilik sınırıdır ve siz emrivakilere evet demiyorsunuzdur. C. Duygusal sınırlar Duyguların ifadesi önemlidir tabi ki, hatta hangi duyguda nasıl ifade bulduğu da çok değerlidir. Zira psikolojik sağlık hakkında kıymetli veriler sunar. Bu başlı başına ayrı bir kitap konusu olduğundan etraflıca üzerinde durmak, kitabı ana ekseninden uzaklaştıracağı için duyguların ifade biçimini doğru ya da yanlış ayırmadan ele alarak açıklamak yerinde olacaktır. Duygularınız kişisel sınırlarınızdandır. Kendinizi iyi ve güvende hissettiğiniz sınırları koruma hakkınız tabii ki vardır. Öfkeli, aldatılmış, haksızlığa uğramış, kullanılmış, üzgün, kederli, kırgın, ağlamaklı, kaygılı, tedirgin, korku dolu hissetmekten korunmanın en değerli yolu tabii ki duygusal sınırlarınızın ihlaline izin vermemeniz olacaktır. Öfkelenmemek için hayır dersiniz. Kaygılanmamak, Huzurda ve güvende kalmak için hayır dersiniz. Stresten uzak durmak, endişeye düşmemek ya da korkuya kapılmamak için hayır dersiniz. Duygusal sınırlarınızı korumanız, aslında psikolojik sağlığınızı desteklemeniz, ruhsal yapınızın bir takım insani alışverişlerle ihlal edilmesine izin vermemeniz, huzurlu özgürlüğünüzden yana seçim yapmanızdır. Sınırlarınız sizi siz yapar. Ait olduklarınız ama üzerinde taşımadıklarınızdır. Ötesiyle berisiyle kişiliğiniz bütünüyle size ait bir bahçedir. Bu bahçede ne yetiştirdiğiniz, neyi söküp attığınız, neyin yetişmesine kesinlikle izin vermediğiniz tamamen sizinle ilgili. Bahçenizde neyin yaşayacağına ya da yaşamayacağına sadece siz karar verirsiniz. Yabancıların bahçenizi çiğnlemesini, ortalığı dağıtmasını istemezsiniz kuşkusuz. Bu yüzden bahçenizin sınırlarını korumak kendinize karşı asli görevlerinizden biri sayılır. Üstelik çok da kıymetli bir görev. Yaşadığınız deneyimler, girdiğiniz duygusal haller ve sorumluluklar yüzünden bahçenizin sınırları zaman zaman silikleşir, kapıları çürür. İçeriye hoyratça girip çıkanlara bunu nasıl yapabildikleri için şaşar kalırsınız. Bahçenize izinsiz girilmesi sizi üzer, öfkelendirir, haksızlığa uğramış hissedersiniz gasp edilmişsinizdir. Yaralanırsınız. Kendinize karşı da zalimleşirsiniz. Sınırlarınızı koruyamadığınız için yetersizlikle, özgüvensizlikle, beceriksizlikle suçlarsınız kendinizi. Oysa kullanmanız gereken bir tane sihirli sözcük vardır ki kişilik bahçenizi ihlallerden koruyabilsin. Hayır. Bu kelimeyle bahçenizin çitlerini işaretlemiş olursunuz ki Herkes görür, kim bahçeye ne kadar yaklaşıp yaklaşamayacağının farkında olur ve buna göre hareket eder. Hayır diyerek herkese yerini ve mesafesini bildirmiş olursunuz ki bu hatırlatma ilişkilerin sağlığı açısından çok kıymetli. Sömürülmekten, ruhsal, duygusal ve bedensel olarak suistimale uğramaktan benliğinizi korumuş olursunuz. Küçük yaşlarda sınırlarımızı korumakla ilgili öğrendiğimiz yanlış öğretiler nedeniyle kendi mülkiyetimizi kontrol edebilme mekanizmamızda arızalar ortaya çıkmış olabilir. Arızalarımız yüzünden başkaları üzerimizde talep, denetim ve baskı kurma cüretinde bulunabilirler. Tıpkı bilgisayarınızın içine yerleştirilmiş bir virüsün bütün kişisel bilgilerinizi ele geçirmesi gibi. Siz zarafet gösterdiğinizi düşünseniz de karşı tarafa nazik davranmış olmak için olağan şartlarda kesinlikle yapmak istemediğiniz bir şeye evet diyerek kendi elinizde kişisel alanınızı ihlal etmiş olursunuz ki çok geçmeden peşinden suçluluk ve öfke de hissetmeye başlarsınız. Hayır diyerek sadece nerede durduğunuzu değil, başkalarının da nerede durması gerektiğini işaretlersiniz. Bunu ifade etmediğinizde Kimse ne sizin duruşunuzu kestirebilir ne de kendi duruşlarının mesafesi hakkında fikir sahibi olabilir. Hayır demek çatışma yaratır mı? Evet yaratır. Hayır yaratmaz. Ne demiştik? Hayır diyebilmek bir sanattır. Hangi kelimeyi hangi ifadeyle söylediğiniz tabii ki sonucu değiştirir. Bazen birine günaydın demek bile çatışmaya neden olur. Ne demek istiyorsun? Çok mu geç uyandım yani tepkisiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sırf günaydın deme şekliniz yüzünden. Kelimelerinizin arkasında gizlediğiniz imalardan emin olunuz lütfen. Sonra ben ne dedim ki altı üstü günaydın dedim. Sanki hakaret etmişim gibi davranıyor savunmanız gayet yersiz ve samimiyetsiz kalacaktır. Konuşurken kelimenin içerdiği anlam kadar ona yüklediğiniz duygulara da dikkat etmek zorundasınız. Nasıl mı? Niyetinizden emin olarak. Amacınız birini reddederek onu aşağılamak, sinirlendirmek, haddini bildirmek, dersini vermek, canını sıkmaksa emin olun sadece hayır diyerek bile bunu başarabilirsiniz. Yok eğer amacınız yapmak istemediğiniz bir şeyi zorla yapmak durumunda kalmamak, kendinize şefkat göstermekse emin olun bunu da sadece hayır diyerek başarırsınız. Hayır derken kaybetme, reddedilme, yanlış anlaşılma, yalnız kalma, kalp kırma, üzme, incitme, zor durumda bırakma korkusu hissediyorsanız, aynen bunu da kolayca başarırsınız. Benimle konuşurken sesinin tonunu ayarla, böyle efeler gibi diklenilmesinden hiç hoşlanmam ona göre cümlesi aslında bir hayır cümlesidir. Yüksek sesten hoşlanmadığınızı ifade etmek istiyorsunuz sadece. Ancak burada bir meydan okuma ve tehdit yok mu sizce de? Oysa Benimle konuşurken sesini yükseltmeni sevmiyorum demek ne kadar da zarif değil mi? Aynı şekilde git başkasını bul. Ben böyle bir şey yapmam demek yerine Bu bana hiç uygun değil. Üzgünüm yapamam demeyi deneyin mesela. Beni neye zorladığının farkında mısın? Ne biçim davranıyorsun? Kendine gel demek yerine bana bu şekilde yaklaştığın süreci sana karşılık vermeyeceğim diyebilirsiniz mesela. Bütün hafta sonumu orada saçma sapan arkadaşlarınla bir arada geçiremem demek yerine hafta sonumu kendime ayırmak istiyorum demeyi deneyin bakalım. Herhangi bir çatışma çıkıyor mu ya da sevdiklerinizi kaybediyor musunuz? Bu örnek cümlelerde neye hayır dediğinizin öznesi değişse bile siz sınırlarınızın olduğunu karşınızdakine net bir şekilde anlatır. Çeşitli maskelerle ebedinizi çalmaya gelenler, türlü stratejilerle dikilebilirler karşınızda. Aman manipülasyona gelmeyin. Sınır sınırdır. Baskı altına alma, suçlama, tehdit, değersiz hissettirme belli başlı stratejiler arasındadır. Manipülasyon ve baskılarla sizi istemediğiniz şeylere zorlayan birisinin üzerinizde kurduğu hakimiyet, denetleme dürtüsünden kaynaklanabilir. Denetleyici tipte de insanlar açısından hayır kelimesi henüz icat edilmemiş gibidir adeta. Onlar istedikleri her şeye herkesin evet demelerini beklerler. Oysa onların da bir takım sınırları olduğunu hatırlatmak dürüstlükle yapılacak işlerden biridir. Bazen ilişkilerde yanlış ellere geçen denetim mekanizmasının geri kazanılmasının tek yolu da mesafelenmektir. Yaşadığınız ilişkide birbirine geçmiş sınırların sizi iyice zorlamaya başladığını hissediyorsanız, ipin ucu kaçtı gitti diye düşünmeyin. Her şey yeniden inşa edilebilir. Sınırlar bir kez daha net bir şekilde çizilebilir. Mesafelenmek hayat kurtarır. Kaybedilen kontrolü geri almak için hayır demek kâfi. Mesafelenmek ne demek? Sınırlarınızın bilerek ve isteyerek ihlal edilmesine izin vermediğinizi kabul edip, kuralların yeniden belirlenmesini talep etmektir. Annen kırılmasın diye defalarca sana eşlik ettim ama buna sürekli devam edemem. Seni zor durumda bırakmamak için birkaç kez borç para verdim ama kendi ekonomik dengelerimi de korumak zorundayım. Seni üzmemek için o teklifi kabul ettim ama aynı şeyi bir daha yapamam. Hatırım için o görüşmeyi yaptım. Ama tanımadığım insanlarla bir araya gelmekten hoşlanmıyorum. Aynı şeyi bir daha yapmayacağım. Bahçenize herkes gelmesin. Ektiğiniz çiçekleri herkes görmesin. Siz sadece çiçekleriniz için lazım gelen bakımı yapın. Gerekli özeni göstermeye dikkat edin. Bahçenizin başkalarının ayakları altında çiğnenmesine izin vermeyin. Bu çok sevdiğiniz biri bile olsa mesafesinin farkında olsun. Kendinize saygı duyan birine saygı göstermek daha kolaydır. 2. Değersiz hissedenler Kendinizi başka birisinin düşüncelerine göre incelemeye çalışırsanız hep ikinci el bir insan olarak kalırsınız. Ciddu Krishnamurti Kendinizden çok başkalarının fikirlerini önemsediğiniz durumlarda hayır diyemez hale gelirsiniz. Buradaki temel etken evet diyerek bir biçimde başkalarının onayını alma isteğiniz, aksi takdirde yok olacağınızı, değerinizin düşeceğini hissetmenizdir. Böylece sınırlarınızın ortadan kalkmasına yol açacak zorlu bir serüven başlamış olur. İnsan hayatta kendine verdiği değer kadar mutludur. Değersizlik hissi başlı başına üstesinden gelinmesi gereken psikolojik bir sorundur. Kendinizi değersiz hissediyorsanız mutlulukla negatif bir ilişki kurmuşsunuz demektir. Bu da yine sevilme ihtiyacına benzer şekilde başkalarının onayına ihtiyaç duymanıza ve bu uğurda kendinizden vazgeçip, başkasına hizmetkar olmanıza yol açar. Giderek silikleşirsiniz ve başkaları karşısında güçlü bir duruş sergileyemez kendi hikayenizde başrol oynamak yerine zayıf iyi kurgulanmamış bir yan karaktere dönüşürsünüz. Kendi değerinizi ancak varoluşunuzu görerek kazanırsınız. Nasıl mı? Öncelikle ona ihtiyacından özgürleşerek başarılı olduğunuzun farkında olmak için birilerinin bu işi çok iyi başardın onayına ihtiyaç duyup duymadığınızdan emin olun. Onay sözünü işitmek kuşkusuz ki iyi gelecektir. Ne var ki çok da başarılı olduğunu düşünmüyorum sözü. Bakın bakalım zihninizde hangi hezeyanlara, kavgalara, çökün diye, moral bozukluğuna, güvensizliğe yol açıyor. Kendinize küsük başarınızı ya da başarısızlığınızı sorgular haline mi geliyorsunuz? daha iyi olmak için vereceğiniz mücadeleden vaz mı geçiyorsunuz? Başarısız olduğunuzu derhal ikna olup çalışacak enerjiyi kendinizde bulamıyor hali mi geliyorsunuz? İsteksizlik, hevessizlik mi baş gösteriyor? Başkasının onayına ihtiyaç duymadığınız noktada, potansiyelinizin de değerinizin de tek sahibisiniz. Özgürsünüz. Bunu kavradığınızda başka bir şeye ihtiyacınız kalmaz. Dışarıya olan bağımlılığınız sona erer. Unutmayın ki biz zaten varız. Bu dünyadayız ve sadece bu yüzden bile çok değerliyiz. Özeliz. Kendimizden başka bir ben daha yok bizde. Belli bir hayat duruşumuz, kişiliğimiz, hayallerimiz var ve hepsi bize ait. Sadece bize. Mutluluk ve kendi kendimize yetebilme becerisi işte bu kabullenişle başlar. Sizin değerinizi yaratan şey ne başkalarının olayı, ne başkalarının gözünde yarattığınız tatmin duygusu ne de onları memnun etme becerinizdir. Tüm bunlar birer sonuçtur sadece. Bu sonucu var eden sizsinizdir. Kişiliğinizdir. Tavırlarınızdır. Davranışlarınızdır. Kendinize biçtiğiniz değerin karşılığını başka yüzlerde aramak, samanlıkta iğne aramak kadar beyhudedir, yorucudur, gereksizdir. Düşünsenize. Herkes ne kadar da kendine has özelliklerle ve düşüncelerle dolatılmış, parmak izi gibi farklı ve eşsiz. Kendinize biçtiğiniz değeri görmek için karşınıza alacağınız her insan size farklı reaksiyonlar yansıtacaktır. Herkesin talepleri, beklentileri temelde aynı olsa da aynalardan yansıyan tepkiler ve duygular değişkenlik gösterecektir. Oysa net olan bir şey vardır. Sizin kim olduğunuz? İçinizde bunu zaten bilirsiniz. Başkalarının ne dediğini, hangi motivasyonlarla size yaklaştıklarını net olarak kestirebilmeniz mümkün değil. Farkında olabileceğiniz tek şey kim olduğunuz ve kim olmadığınızdır. Kendi değerini bilmek, olduğunuz her halle kendinizi sevebilmektir. Kendinizi onaylamak ve kabul etmektir. Bunu kabullenmiş olmak, başka sularda kulaç atarak zaman ve enerji kaybetmenizin önüne geçecektir. Ne kadar uzağa açılabilirsiniz? Bunu başkalarının denizinde değil, ancak kendi sularınızdayken deneyimleyebilirsiniz. Kendi değerinizi bilmemekten kaynaklanan hayır diyememe dürtüsü, başkalarının karşısında sürekli boynunuzu eğmenize, hemen her şeyi alttan almanıza, tavır koymamanıza, ben de varım diyememenize neden olur. Özellikle ilişkilerde daha fazla değersizlik hissi, sağlıksız, güvensiz, Görücü ve huzursuz ilişkiler yaşamanıza ve üzerinizde güç denemeleri yapan insanların hayatınızı işgal etmesine yol açar. Çünkü siz ne olursa olsun, her koşulda sevecen, sakin, uzlaşmacı ve barışçıl duygular içinde hareket etmek gayretinde olursunuz. Oysa görmediğiniz şey, sizin kendi alanınızı koruyamadığınızdır. Varlık ve benlik değerinizi anlayamamış olmanızdır. Böylece, Kişilik bahçenize sürekli birileri fütursuzca girip çıkmaya başlar ve ektiğiniz güzelim çiçeklerinizi yolup atmaya, toprağınızın kalitesini bozmaya devam eder. Çünkü siz kendi değerinizin farkında olmadığınız için başkaları da tabii ki sizin kendi elinizle değersizleştirdiğiniz alanlarda kendilerinin hak sahibi olduğunu düşünürler. Diyelim ki sevgilinizle tartıştınız ve sessizlik orucuna başladınız size büyük haksızlık etti defalarca özür dilemesi sizi yaşadığınız ilişkiye bir kez daha ikna etmesi gerekiyor ama iki tarafta derin bir sessizlik orucuna girdi ne var ki sizin içiniz huzursuz bir şeyler var ki durmadan kalbinizi kemiriyor eliniz sürekli telefona gidip geliyor arasam mı aramasam mı mesaj mı atsam çaldırıp kapatsam mı içinizden yükselen bu dürtüye hayır diyemiyorsunuz bir türlü Uğradığınız saksızlık karşısında bile kendinizi suçlamaya başlıyorsunuz. Sanki bir telefon açıp tatlı tatlı konuşsanız hiçbir şey olmamış gibi yoluna girecek ilişkiniz. Sevgilinizin size özür dilerim demesine bile layık bulmuyorsunuz kendinizi. Sizin için bir şeyler yapmasına dahi gerek yok. Hiç zahmete girmesin. Hatta telefon açıp bile kendini ne kadar kötü hissettiğini, sizi kırdığı için mutsuz olduğunu bile söylemesi olur. Kendinize hayır... ''O telefonu açma'' diyemediğiniz için özür beklerken her şeyin eskisi gibi olmasını dileyen kişiye dönüşü veriyorsunuz birden. ''Bana karşı büyük hatalar yaptın. Sana çok kırgınım ve bütün bu olanlardan dolayı da çok üzgünüm. Ama yine de ilişkimiz düzelsin. Eskisi gibi olalım istiyorum.'' dediniz. Şu cümlelerinizin her harfinin üzerine oturmuş. O ağır değersizlik hissiyle yüzleşin lütfen. Söze dökülmeyen iç sesiniz şunu söylüyor aslında. Ben telefon açıp özür dilimine bile değmem. Buna gerek yok. Kalbimi yeniden kazanmak için çabalama. Buna layık değilim. Hem ben neyim ki? Kendini benden dolayı suçlu hissedeceksin. Değerli olan sensin. Çünkü ben ancak senin hayatındaki varlığınla kendimi değerli hissedebiliyorum. Her hatanda, her hakaretinde ve bana karşı yaptığın her haksızlıkta... Ben seni zaten affetmeye hazırım. Benim kırılıp gücenecek kadar bile insani bir kişiliğim yok. Ben kişiliğimi tanımıyorum, sen de tanıma. Ben varlık ve benlik sınırlarıma saygı göstermiyorum. Dolayısıyla senin de bana saygı göstermene gerek yok. Görüldüğü üzere sadece başkalarına değil, çok zaman kendimize karşı bile hayır diyebilme cesaretine, özgüvenine ve kararlığına sahip olmamız gerekiyor. Kendinize hayır diyebilme konusunu, ilerleyen sayfalarda ayrıca ele alıyor olacağız, merak etmeyin. Peki bu örnekte neyi gördük aslında? Değersizlik hissinin iradeyi felç edecek kadar güçlü olduğunu gördük değil mi? Sınırlarınızı çizmediniz, kendi varlığınızı ortaya koyamadığınız, kendinizi saygıya layık bulmadığınız, gönlü alınacak değerli bir insan olmadığınızda hükmettiniz, İncinen egonuzun sesini kısmayı başaramadınız Egonuzu karşınıza alıp Seninle kavga edecek değilim Ben kim olduğumu Neye layık olup olmadığımı iyi biliyorum Hayır O telefonu açıp özür dileyecek değilim Çünkü bu kadar değersiz hissetmiyorum Diyemediniz Varlık ve benlik sınırlarınızı ihlal ettiniz Belki ilişkiniz kurtuldu Her şey kaldığı yerden güzelce devam ediyor Ne kaybeden var Ne de kazanan gibi görünüyor Sonuçta iki sevgili yine bir ilişkinin içinde buluştu. Oysa yitirilmiş bir kişilik sınırı söz konusu ve bu sınırları kolayca ihlal edilebileceğinin farkında nur topu gibi bir ego geldi dünyaya. Artık size ve kişilik sınırlarınıza saygı duymasını beklemeyiniz sevgilinizin. Kendinize bir değer bile biçmediniz ki değerinizin bilinmesini ondan bekliyesiniz. Sadece kendinize hayır diyemediğiniz için açtığınız o telefonla birlikte yaşananların size kaybettirdiği şeylerden biri de karşınızdaki insanın size biçtiği değer oldu. Belki kolay ve değersiz bir alsınız artık onun için. Ya da her ne olursa olsun her şeye hazır, her şeye razı, kişiliği zayıf, sınırları silik, heyecansız bir oyun arkadaşına dönüştürürsün. Bazen kendinize karşı koyacak kadar güçlü olmanız gerekir. Sizden çok şeyler alıp götürecek olaylar ve durumlar karşısında varlık göstererek reddetme ve hayır deme dirayetini geliştirebilmelisiniz. Değerinizi kolayca harcamadan ve başkalarına da değerinizi kolayca harcama hakkı tanımadan güçlü bir duruşla ben diyebilmek çok değerli. Söylemesi kolay ama bunu yapması o kadar da kolay değil diyebilirsiniz. Tamam, kabul. O zaman işe küçük antrenmanlarla başlayın. Şu andan itibaren bir hafta boyunca hayır egzersizi yapın. Hem kendinize karşı hem de başkalarına karşı fark edilir sağlam bir duruş sergileyin. Mesela konuşmak istemediğiniz kişinin çağrısını telefonunuzda gördüğünüzde açmayın. Yanlış gelen kahvenizi geri gönderin. Yeniden yapılmasını isteyin. Hafta sonu programınızı değiştirin. Her şeyi iptal edin. Size özel, keyifli bir program yapın. Ve diğerlerine, başka zaman görüşürüz, bu hafta sonunu kendime ayırdım deyin. Akşam yemeğinde özellikle içmek istediğiniz meşrubat evde yok mu? Hemen aldırın, hiç üşenmeyin. O meşrubat gelene kadar da yemeğe oturmayın. Davette giymeyi hayal ettiğiniz kıyafetiniz ütüsüz mü? Hemen alternatif bir kıyafet aramayın. Hayal ettiğiniz kıyafeti hazırlayın. Diğerleri birkaç dakika daha bekleyebilirler. Sigara kullanmadığınız halde yanınızda içmesine izin verdiğiniz arkadaşlarınızı bugün hemen uyarın. Ben sigara kullanmıyorum. Duman beni çok rahatsız ediyor. Lütfen benim evimde içmeyin deyin. İyile içmek istiyorlarsa onlara balkonda küçük ama şık bir oturma düzeni oluşturun. Salonunuzda dumansız ve keyifli vakit geçirin. Öz saygısı olmayanlar. Bana hayır diyenlere şükran duyuyorum. Ne başardımsa, onlar sayesinde başardım. Einstein Hayır demek bir öz saygı meselesidir. Öz saygı kendinizi nasıl algıladığınız, kendinize ne kadar saygı duyduğunuz ve ne kadar değer verdiğinizdir. Öz düşükse kendinize değerli, yetenekli ve önemli bulmazsınız. Değerinizi yansıtacak çeşitli aynalara yani başkalarına bağımlı hale gelirsiniz. Öz saygı Aynı zamanda eleştirilerle ve olumsuzluklarla da baş edebilme becerisi kazandırır. Düşük öz saygı, hayır diyememenin altında yatan nedenlerden biridir. Eğer öz saygınız düşükse, kendinize ve başkalarına dürüst davranamadığınız için hayır demekten kaçınırsınız. Zayıf taraflarınızla yüzleşmekten korktuğunuz için hayır diyemezsiniz. Kendinizi kötü hissetmemek adına hayır demekten kaçınırsınız. İnsanlardan onay, takdir ve sevgi alabilmek için hayır diyemezsiniz. Yalnız kalmaktan korktuğunuz için hayır diyemezsiniz. Düşük özsaygı kişiliğinizin ipte yürüyen bir cambaz gibi hareket etmesine neden olur. Cambaz düşmemek için sürekli hamle yapar ama bir tedirginlik içindedir ve gerilim taşır. Öz saygınızı geliştirmek için yapmanız gereken şeylerden biri onay beklentinizden vazgeçmektir. Olay almak adına sürekli bir şeylere evet demeniz kendinize güvenmediğinizin göstergesidir. İstemediğiniz şeylere hayır demek kendinize olan güveninizi kazandırır ve kendinize olan saygınızı güçlendirir. Güçlü özsaygı ve kendinize duyduğunuz güven yaşamınızın pek çok alanında işinize yarayacaktır. İş hayatınızdaki ilişkileri daha başarılı bir şekilde yönetebilir, aile ve sosyal çevrenizi daha kolay yönetebilir, en önemlisi de Kendinizi olduğunuz gibi ortaya koyma becerinizi geliştirirsiniz. Kendiniz gibi olmaktan korkmayın. Hepimizin eksikleri, kusurları ve hataları var. Hayat artılarıyla, eksileriyle bir bütün halinde yaşandığında büyürülür. Sizi siz olduğunuz için seven insanlar da var hayatınızda. Hayır demek, seçim yapabilme gücünüzü elinde tuttuğunuzu gösterir. Sizi korur. Sağlam bir karakter, eleklerden çok hayırlarla inşa edilir. 4. İçindeki iyi insanı kaybetmek istemeyenler Evet demek başkalarıyla olan işbirliğimizi, dayanışmamızı perçileyen bir şey gibi görünse de perdenin arkasında gözümüzden kaçan bazı gerçeklerden kaynaklanıyor olabilir. Evet diyerek başkaları tarafından onaylanırız, kabul görürüz ve bir gruba ait hissederiz. Bu gruplar bazen ailemizdir, bazen arkadaşlarımız, bazen de iş yaşamamızdaki, ofisimizdeki insanlardır. Hayatta yalnız kalmamak ve mutlu olmak tabiatımızın gereğidir. Bu yüzden de bizden bir şeyler isteyenlere evet diyerek onlardan beklediğimiz kabul edilme, sevilme, onay alma beklentilerimizi bir anlamda talep etmiş oluruz. Evet derken aslında bir beklenti içindeyizdir. Dışlanmamak, reddedilmemek, Sevilmemek korkusunun zemininde yattığı bir tür talep edilme ihtiyacıdır duyduğumuz. Böylelikle, insanların bizimle olan bağını güçlendirdiğimize inanırız. Üzümüzdeki iyi insan olma dürtüsüne teslim oluruz. Fakat tehlikeli bir durum var. Siz acil çıkışta ilk kırılan cam oldunuz. Kendinize yakıştırdığınız melek kanatları, emin olun üzerinizde çok da güzel duruyordur. Sürekli iyilik peşinde koşan, İnsanların derdine derman olan mükemmel bir ilaçsınız. Bu yüzden sürekli birileri sizden borç para istiyor, yapmak istemediğiniz işleri üzerinize yıkıyor, riskli durumlarda sizi karşı karşıya bırakıyor, mutlu gününde yanınızda olmayanlar sıkıntıya düşünce size koşuyor. Peki bunların hepsi gerçekten sizin mükemmel bir insan olmanızla mı ilgili? İyi insan olmanın düşüncesizce ilerlemekle ve aşırı sorumluluk almakla bir ilgisi yoktur. Baltasar Gracien, akıllı yaşama sanatında ihtiyatlı davranmanın nasıl incelikle yapılması gerektiğini şöyle anlatır. Aptallar kapıdan içeri hızla dalar. Çünkü budalalık her zaman kabak gibi ortadadır. Onları her türlü önlemden nazade kılan aynı basitlik çuvallama halinde her türlü utanmadan da mahrum eder. Fakat sağ doyu, kapıdan her zaman ihtiyatla girer. Onun öncüleri tedbir ve dikkattir. Siz, tehlikesiz bir şekilde ilerleyesiniz diye onları önden girip içeriği kolaçan eder. İleriye doğru atılan her düşüncesiz adım ancak tedbir sayesinde tehlikeden arınmış olacaktır. Ancak bazı durumlarda şansla yardımınıza koşabilir. Şüphelendiğiniz yerde tedbirli adım atın. Tedbirler mekanı kollarken Bilgelik daima dikkatle ileriye doğru adım atar. Bugünlerde insan ilişkilerinde beklenmeyen uçurumlarla karşılaşmak mümkün olduğu için her adamı dikkatle atmak gerekir. 5. Korku ve kaygı dolu olanlar Birilerine hayır dediğinizde onları kaybetmekten korkuyor musunuz? Dışlanacağınızı, onları kızdıracağınızı mı düşünüyorsunuz? O yüzden en zor teklifler bile sizin açınızdan reddedilemez halimi geliyor. Sizden bir şey talep edildiğinde kaygılanmaya mı başlıyorsunuz? İçinizde bir sıkıntı mı kaplıyor? Kendinizi daha fazla köşeye sıkışmış hissetmemek için bir yerde evet demek zorunda mı hissediyorsunuz? O halde endişeleriniz hayatınızı yönetiyor demektir. Aldığınız kararlar gösterdiğiniz tutum ve davranışlarda özgün iradenizin çok daha sahnede yer almadığı söylenebilir. Olası olumsuz sonuçların hayaliyle İstemediğiniz zor durumlar içinde kendinizi bırakmayı göze almanız, üzerinde durup etraflıca düşünmeniz ve bu yolda yapıcı olumlu adımlar atmanız gereken çok önemli bir sorun. Korku ve kaygı birbirine çok benzer gibi görünse de aslında ayrılırlar. Korku somut nedenlerle tetiklenir. Mesela üzerinize doğru hızla gelen arabadan korkarsınız ya da sizi ısıracağından emin olduğunuz dişleri dışarıda hırlayan köpekten de korkarsınız. Korku duygusu somut nedenlerle gerçekten belirgin ya da en azından kavranabilir durumlar oluştuğunda yaşanan stres deneyimidir. Kaygıda ise durum farkıdır. Korkuda olduğu gibi somut nedenlerden yoksunuzdur. Bilinmeyenden ve belirsizlikten kaynaklanır kaygı. Nedenlerin yokluğu ve belirsizliği kaygıyı daha besler. Korku ve kaygılar ailelerden ya da toplumsal ve sosyal çevrelerden emanet alınan duygulardır. Alışkanlıklarımızın değişeceği düşüncesi, arzu ettiğimiz nesne ya da durumdan kopacağımız ihtimalinin kökleri, çocuklukta öğrenildiği gibi sonradan da ortaya çıkabilir. Belirsizlikler her zaman kaygı verir. Kaygıyı ötelemek, görünmeyenle yüzleşmekten kaçınmak için hayır demekten kaçınırken kendimizi yakalamamız an meselesi. Belirsizlik ve büyük değişimler karşısında hayır deme yönünde bir içsel direnç belirdiğinde, evet demeye yenilmektense ortaya çıkacak sonuçlarla yüzleşmek adına hızlı bir şekilde karaya adım atmak gerekir. Büyük değişimler yapmak zorunda kaldığımızda kendimizi fırtınalı bir denizin ortasında kalmış gibi hissederiz. Gökyüzü karanlıktır, yağmur görüş mesafesini düşürmüştür ve deniz fenerini göremiyoruzdur. Oysa bu durumu yaratan sadece zihnimizdir. Karanlığın yaratan, görüş mesafesini düşüren şeylerse korkularımız ve kaygılarımızdır. Zihnimizdeki fırtına belirdiğinde içimizdeki evet diyen sese yenik düşmemiz çok daha kolay olur. Bilinmeyenin ormanına dalmaktansa tanıdık sularda yüzmenin rehavetine kapılırız. Oysa yapmamız gereken tek şey fırtınanın sahteliğini görmek, ve sakince karaya ulaşmak için harekete geçmektir. Çünkü bekleyişin getirdiği kaygı denizinde çalkalanmak hepimiz için yorucudur. Hatta ortaya çıkabilecek sonuçlarla mücadele etmekten çok daha yorucu. Zihninizdeki fırtınadan nasıl kurtulursunuz? Otomatik düşünce nasıl oluşur? Zihninizdeki fırtınalardan kurtulmanın ilk adımı otomatik düşüncelerden uzaklaşmaktır. İçinde bulunduğunuz durumu bir gözlemci olarak izlemeye çalışın. Sizde uyanan duygu ne? Korku mu? Kaygı mı? Atalet mi? İsteksizlik mi? Önce duygunuzu keşfedin. Duygular bir neden değil, bir sonuçtur. Bu duyguyu uyandıran temel sebepler arasında sizin geliştirdiğiniz, inandığınız ya da saplanıp kaldığınız bir takım düşüncelerdir. Duygunuzu bulduktan sonra bir adım geriye gidin ve buna sebep olan düşünceyi bulmaya çalışın. Korkuyorum ve korkum aslında rezil olacağımı düşünmenden kaynaklanıyor. Ya da kaygılıyım çünkü evet demezsem dışlanacağımı düşünüyorum'' şeklinde duygu ve düşünce zinciriniz arasındaki bağlantıları bulmak sizi asıl çalışmanız gereken noktaya taşır. Bilişsel davranışçı terapinin merkezinde olan otomatik düşüncede temel soru şudur. Aklınızdan ne geçiyor? Örneğin sabah ofisinize geldiniz ve iş arkadaşınıza günaydın dediniz ancak size yanıt vermedi, aklınızdan da geçer. Sizi duymadı, sizi duydu ama cevap vermedi. Bu iki ihtimal üzerinden duygu ve tepkiler geliştirmeye başlarsınız. Yanına gidip kızgın bir şekilde neden bana cevap vermedin diye sorabilir ya da sakince sana günaydın dedim ama sanırım duymadın diyebilirsiniz. Doğru düşünmeyi öğrenmek mümkündür. Doğru düşünceyle hareket ettiğinizde sınırlarınızı da koruyabilirsiniz çünkü. Sizi hayır demekten alıkoyan durumlarla savaşmada en etkili silahlardan biri doğru düşünmedir. Sizi korku, kaygı, onay, beğenilme gibi durumlara iten otomatik düşüncelerinizi keşfedip yerine doğru düşünceleri koymalısınız. Antik Yunan'a dayanan ve düşünceyi merkezine alan bu yaklaşımda Otomatik düşünceleri oluşturan 3 ana şemadan bahsedilebilir. Basit şemalar Ruhsallığımız üzerine etkisi olmayan günlük bilgiler düzeyindedir. Örneğin, yağmur yağdığında bir yere gir ya da alkolünken araba kullanma gibi kurallar boyutundadır denebilir. Ara inanç ve varsayımlar Eğer ve o zaman ile başlayan koşullu kurallardır. Örneğin, eğer insanların istediklerini yapmazsan terk edilirim. Ya da kabul edilmem için kimseyi üzmemeliyim koşullu kuralları gibi. Çekirdek inançlar Kişinin iç dünyası ve çevresi arasındaki varsayımlardır. Geçmiş yaşantı ve deneyimlere dayanırlar. Ben aptalım, ben değersizim, ben yetersizim gibi varsayımlar örnek verilebilir. Şimdi sınırların ihlali konusunda otomatik bir düşünce nasıl gelişir onu görelim. Sevilmiyorum Çekirdek inanç Benden isteneni yapmazsam kimse beni sevmez. Ara inanç. Kimseye asla hayır dememeliyim. Otomatik düşünce. Bu örnekten yola çıkarak kendi otomatik düşüncelerinizi, ara inançlarınızı ve çekirdek inançlarınızı bulabilirsiniz. Düşüncelerinizin kaynağı sizin geçmişinizde, çocukluğunuzda, kötü deneyim ve travmalarınızda köklenmiştir. Çoğu zaman kendine zararlı şeyleri besin kaynağı olarak seçiyor olabilir ve zaten sizde olumsuz duyguları yaratan şeyler de bunlardır. Bu kökleri fark etmek, sorunun şu anda değil, geçmişinizden getirdiklerinizde olduğunu fark etmek ya da gelecekle ilgili yersiz senaryolar yazdığınızı görmek, zihindeki fırtınanın dinginleşip, görüşünüzün berraklaşmasına yardımcı olacaktır. Diyelim ki giderek karmaşıklaşan bir ilişkiler içindesiniz. Sorunun nereye varacağını kestiremiyorsunuz. Her an her şey olabilir. Hangi sonuca hazırsınız, hangisine değilsiniz, emin olamıyorsunuz. İlişkinizin geleceğini merak ediyorsunuz. Belki de artık iyice yüz göz oldunuz. Bir şeyler yolunda gitmiyor. Ayrılmayı düşünüyorsunuz içten içe ama bu kararı alırken temkinlisiniz. Çünkü içinizde fırtınalar kopuyor. Ayrıldığınızda neler olabileceğini tahayyül etmeye çalışıyorsunuz kendinizce. Sevgilinizden ayrıldığınızda yaşayacağınız yoksunluk ya da artık sevilmeme duygusuna odaklanıyorsunuz çoğunlukla. O artık hayatınızda olmadığında ne yapacaksınız? Kötü bile olsa onda özlediğiniz şeyler olur mu? Üstelik onda olmasını çok sevdiğinizin tehlikleri bir başkasında bulamayacak olma ihtimali içinizi kemiriyor. Her ne kadar ilişkinin içinde kendinizi mutlu hissediyorsanız da, onun yokluğunun çok daha büyük bir yoksunluk yaşatabileceği endişesine kapılıyorsunuz. Ya mutsuz bir ilişkiden çok daha can sıkıcı ve sarsıcı bir sürece sürüklerse sizi vereceğiniz ayrılık kararı ne yapacaksınız? Evet, bütün bunların gerçekleşmesi ihtimali var. Tahminlerinizde hiç de yanılmıyor olabilirsiniz. Ancak çok daha önemli bir konu var ki, eğer siz bu gerçekleşmesi mümkün korkularınızı ve kaygılarınızı yönetemezseniz, Bedensel ve ruhsal olarak tahrip olmaya başlayacaksınız. İyice sınırları dağılmış bir ilişkiye hayır dediğinizde üzerinize çöken kaybı oluklarını uzaklaştırırsanız gerçek manada sonuçla yüzleşirsiniz. Olasılıklar gerçeklerden her zaman daha yorucu ve daha yıpratıcıdır. Zor gibi görünen kararlar bir şekilde verildikten sonra olumlu ya da olumsuz bir sürece de girilse rahatlık hissi verir. Olasılığı yüklenmek, gerçekle yüzleşmekten çok daha güç ve zorlayıcı bir tercih. Çoğu kişi, zor bile olsa kendini olasılıkların baskısından ve tehdidinden kurtaracak zorlayıcı bile olsa bir karar verip uyguladığında kendini hafiflemiş ve özgür hisseder. Çünkü daha önce de dediğimiz gibi, kaygıyı ve gerginliği yaratan etken bilinmezliklerdir. İhtimallerin insan üzerinde kurduğu hakimiyet, stres, kaygı ve anksiyete yaratır sis perdesi iyi veya kötü bir şekilde ortadan kalktığında gerçek duygular ayrışmaya başlar. Gerçeklik en fazla somut bir korku yaşatırken kaygılar ihtimallerin endişesiyle insanı yıpratır, köşeye sıkıştırır. Özgürce gerçeklerle yüzleşmek ve bunun sonucuna katlanmak bir olasılığın ya da bir belirsizliğin baskısıyla psikolojik sorunlar yaşamaktan daha zor değil. Pek çok seçenek karşısında karar vermek, Keşke yazıldığı kadar kolay olsa. Ancak nihayetinde insanız. Hayatın kesin kuralları yok. Ancak kendi kişiliğimizin sınırları kadar sağlıklı, huzurlu ve hayatla barışık yaşamamız mümkün. Neye hayır, neye diyeceğinizin kararını verebilme becerisi olgunluk gerektirir. Peki insan ne zaman olgunlaşır? Açıkçası bunun bir saati ya da yaşı yok. Çünkü kişiliğin inşası hayat boyu. An be an devam eden bir süreç. Her gün, hatta her an kişiliğimizi yeniden ve yeniden inşa ediyoruz. İşte bu yüzden deneyimler çok değerli. Denemekten de, denenmişi masaya yatırıp dersini almaktan da kaçmamak, korkmamak lazım. Hayat ancak yaşandıkça,